İşte böyle bir gün. Saygınla, Risto'yla, balkon keyfine hoş geldiniz. Risto hoş geldin. Hoş bulduk. Ne attın beni evden. Eve değil, oh. <gülüyor> <gülüyor> evet, balkona atıyorum artık. Değil mi? Balkonun köşesine kıvranıp yatıyormuş. Serin <gülüyor> <gülüyor> oluyor da balkona takılıyor. Yani, bir tas su, bir tas da şey kuru ekmek veriyorsun değil mi? <gülüyor> Kediyle beraber yatarsın. Kurtarın beni gençler. Yedirdik içirdik daha ne istiyorsun? Ya bırak. Balkon keyfi ee, günlerimiz yavaş yavaş. Ya bence biz kışın da balkonda takılırız ya. Balkon Yapar mıydı? Şeyleri ya. atarız. Üstümüze. Değil mi? Birer tane böyle şey. UFO şal, alırız. Şalpike bir şey alırız. Şuraya UFO alır takarız bir tane. Sonra UFO'nun altında yakarız UFO'yu yaparız. Yok UFO gözlerimi kurutuyor. Ha, çok derdin var senin. Benim, ben öyleyim. Kılım biraz. Kıllı olan sensin gerçi de. <gülüyor> evet. Bir haftayı daha yerde bıraktık bıraktık. Ee, yeni bir haftaya başlamak üzereyiz. Yeni bir haftaya başlamak üzereyiz. Bu arada e, kısa bir not. Niye bu pazartesi değil de çarşamba günü çıktı diye soranlar olacak olursa biz bunu bahsediyoruz. DVD, Blu-ray ve vizyon filmlerini yorumladığımız ya da işte yorumlayamıyoruz gerçi biz. E, Konuşuruz. Konuştumuz. Boş boş. E, podcastimizi e, Pazartesi gününe almaya karar verdik. Çünkü DVD, Blu-ray'da galiba çarşamba günleri, öyle, şey günleri çıkıyor. çıkıyor. Yani Aslında çıkmış olan şeyin üzerine biz zaten e, evet. incelemeyi yeniyoruz Çok orada. da geççe Aynen. kalmadan çıkmış kalmadı. olsun istedik. O yüzden evet. onu Pazartesi'ye koyduk. Aynen. Bunu da, Bunu da ıı, çarşambaya şimdide. koymuş olduk Aldık. böylece. Ee, Bu o, bilgiden sonra da öyle, dinlemediyseniz gidin. Alt yazı bilgisinden ee, sonra. Iron Man 3 e, blu rayini inceledik. Evet. Ee, film üzerinde tekrar bir sanki yeterince konuşmamışız gibi. Tekrar tekrar, tekrar konuştuk. Tekrar konuştuk. Ee, <gülüyor> bence izle, dinlemediyseniz gidin bir dinleyin. Bir dinleyin mutlaka. Evet. Bunu da demiş olalım evet. ve balkon keyfine balkon başlayalım. başlayalım. Balkon hafta, keyfimize hı. ne konuşmak istiyorsun mesela? Ne yaptın bu hafta? Bu hafta e, işte çıkışlar e, vardı. Çıkışlar vardı. Ne çıkışlar? Onları hallettik. Disney Infinity. Ha. Bu hafta Türkiye'deki çıkışını yaptı. E, Avrupa'da zaten Avrupa'da Amerika'da çıkmıştı oyun. Hı. Bu haftaki çıkışını işte Türkiye'deki çıkışını yaptı. E, o vardı zaten. Benim gündemimde en azından o vardı. Onun dışında aslında baya bir şeyler oldu yine. Hem internette olsun hem şeyde olsun. Baya bir e, olan biten oldu. En önemlisi herhalde bir anda aslında hani böyle çok yani aslında bir anda oldu diyeceğim ama yani böyle çok uzun süreli bir tanıtım süreci olmayan GameX oldu evet. aslında. Hani bir anda Eylül geldi ve GameX başlıyor falan diye. Ben böyle, böyle evet. ne olduğunu şaşırdım ya. Şimdi GameX, e, Türkiye'de bilmeyenler için yıllık olarak düzenlenen bir e, oyun fuarı diyelim. Eskiden e, yani oyun fuarı olarak başladı tabii. E, aslında eskiden ama sonra, GameX değildi. Neydi? neydi? neydi? E, yok aslında yine yok, yok. GameX başka bir e, fuarın alt e, şey kolu olarak yapılıyordu. Ne oldu? Neydi eski adı? Neydi hatırlamıyorum. Yani aslında daha önce Türk Telekom sanki yok. adı altında yapılıyordu. Yani e, şimdi adını unuttum. Başka bir fuar itmiyle yapılıyordu. GameX e, bu fuarın bir alt kolu olarak oyun e, tanıtımları Hı. vesairelerin yapıldığı bir fuardı. Aslında eskiden birazcık daha, ha, biraz işte daha bilgisayar, donanım, evet, işte teknoloji, telefon, telefon. Sebit değil miydi abi? Yok, sebit yok, sebit de abi? normal yok değil Neyse ondan tamam. sonra son 2-3 senedir GameX, e, GameX adal oldu. Evet, bu yapınca. tabi şey oldu birazcık. İşte bu free to play oyunların gelişmesiyle Türkiye'de bir anda patlamasıyla da aslında e, ona doğru kaydı. Yani şimdi zaten GameX dijital oyunlar fuarı diye geçiyor zaten. Hı -hı. E, ve hani fuarda klasik e, konsol oyunları, PC oyunlarını çok fazla göremiyorsun daha çok. Aslında free to play üzerine koydu yani. bir fuar. Geçen sene de vardı. Geçen sene hatta işte Rayf e, Evet girmesiyle bayağı büyük bir patlı şey yapmıştı. Sükse yapmıştı. Fuarı. Yani şöyle bir şey aslında e, Türkiye'de yapılan ilk ve şu an için tek, e, tek fuar. oyun fuarı. Tek oyun fuarı. Ama tek oyun fuarı olarak işte oyun fuarında şeyini ne yazık ki göremiyorsun eee distribütör firmalar olan işte neyim bir e, evet. aral ithalattır yok işte bir olsun Microsoft'tur bit Sony'dir. E, bunları büyük oyuncuları pek göremiyorsun. Çünkü dedim ya, bu biraz free to play kaymış. Evet. E, şeyler. Evet. çok motorlu gezdi bugün ya. Vallahi bilmiyorum. Bence sizin halinde Neyin Harley'i e geçti. Harley Davidson'a geçtiler hepler. Bu ne lan? Burası yol geçen ne olmuş? Allah olmuş. Seçeceğim ya. böyle işin içine ya. Neyse. Neyse. <gülüyor> e, konuya Bilmiyorum dönecek işte. olursak. Evet. <gülüyor> Gamescom başladı ve bitti. Gamescom diyorum. E, Games. E, başladı ve GameX, bitti. Evet. Neydi? 5 Eylül, 8 Eylül. Yani, 8 Eylül. yani. Perşembe... Hayır, Perşembe pazar. Bugün Perşembe 9'u şey, bugün. Bugün kaçı bilmiyorum. 4 gün falan sürüyor. Ha 4 gün, gün kaydı. Eee şimdi geçen sene bence nispeten hani eee orada olmasıydı Joy biraz Joy Game'de vardı. Joy Game'de vardı. Joy Game her sene vardı. Mesela ikisi de bu sene yoktu. Evet. Bu sene ikisi yoktu. Ee, hani Joy Game her sene vardı. Joy Game'in oradaki varlığı ne kadar önemli tartışması e, her zaman yapılır. Yani Joy Game'in orada olması aslında fuar için iyi bir şey. Çünkü e, hani fuar kendi e, pazarlamasını düzgün yapamadığı için veya işte e, kendi kitlesinin fuar için gelen bir kitleyi toplayamadığı için evet. her orada... E, fuarda yer alan firma kendi kitlesini kendi getirmek durumunda Aynen. kalıyor. Ve Aynen. Joy Game'in de kitlesi en büyük olduğu için evet. içeriği kalabalık gösteren işte etkinlik düzenleniyormuş gibi gösteren. Evet. E, Böyle bir, bir profesyonel e, bir şey oluyormuş gibi gösteren aslında. Belki. Evet. E, firma Joy Game'di şu ana kadar. Geçen sene Riot'ın gelmesiyle... Hani o rahat, da bayağı pırpır. Pır evet. Senlik katmıştı olaya. Evet. Ama e, bu sene... şey gibi bir e, Gamescom'da falan olan... Anonsur, yani Gamescom'da kurdukları, bir, evet. Sahneyi birebir e, yani Türkiye'de kurdular. Yani birkaç küçüğü oraya bizim şey oluşacak Lütfukır'da uyacak şekilde. Ama e, benzer kalitede bir etkinlik vardı orada. Ama mesela şunu da söylemek gerekiyor. Belki ee, ben yaklaşık 4-5 senedir gidiyorum bu GameX'e. Ee, ve son iki senedir mesela alt katı kullanmıyorlar. Evet. Ama alt kat çok kötü be. Abi. Alt kat çok kötü ama. Alt kat bildiğin izba yani. Ya alt katın kötü felaket olmasını. Felaket bir arası. Bırak. Alt katı kullanamıyorlar. Kullanmak evet. isteseler bile. Çünkü katılımcı az. Yani hem öyle. Hem de yani böyle basit bir yer arası değil mi? Ben hiçbir zaman alt kata mesela inmez yani. Bir kere indim hatırlıyorum. O da felaket de orası. Ya benim katıldığım ilk sene. Yukarı yani... düzgün kullanamıyorlar ki alt katı kullansınlar. Yani benim katıldığımda tabii ki şey olarak katılıyorum ben izleyici gezici Aha, olarak katılıyorum. Ee, gittiğim ilk senede üst katta Toshiba vardı, ne bileyim Süper evet, e, NES, Sony vardı. vardı, Nintendo vardı, hepsi İnternada vardı. vardı, şu vardı, bu vardı. O da işte bambaşka Onlar farklı, farklıydı, çok farklıydı evet, o zaman. Hiçbiri yok artık bu sene. Bu sene e, hani büyük katılımcı olarak hani aslında piyasada artık biraz namı bilinen e, firmalar arasında tek katılım Infinity games'e geldi. Games e. Onlar da geçen sene Joy Gaming kullandı. Girişin tam karşısındaki evet. alanı kullandılar. İki oyunlu ordulardı. İki işte. oyunlu ordulardı. Point, Point Blank ve Heroes of New York. Heroes of New York. Heroes of New York'u daha çıkartmadılar ama tanıtımını, tanıtımını yapmış olur. oldular böylece. Heroes of New York'te hani bilenleriniz bilir Dota ve League of Legends ile birlikte hani MOBA oyun türünün en bilindik en güçlü 3 oyunundan bir tanesi. Hatta eskiden League of Legends yokken Dota ile Heroes of New York vardı. Bakalım. Hani bence iyi de ettiler getirmekle. Yani ee, hem alternatif oyunları oluyor. Aynen. Hem de e, her iki piyasaya da hitap ediyorlar işte. Yani şöyle bir tabii şey var. E, League of Legends'a göre e, birazcık daha kompleks ve zor bir e, oyun olduğu söyleniyor. Ben, benim Peki. MOBA ile ilgili çok de detaylı çok şey bir şey bilgim de. yok. Benim sevdiğim bir tür değil zaten. Aynen. E, o yüzden takip etmiyorum. Fakat daha kompleks olduğu söyleniyor. O yüzden bilmiyorum e, pazardaki payı ne olur ama çeşitlilik her zaman iyidir bence. Yani <gülüyor> bence de. En azından e, böyle kaliteli oyunların işte Türkiye'ye gelmesi hı hı. E, lokal hizmet veriyor olması sektör, güzel o şey. sektörün gelişmesi anlamında filtrate sektörün gelişmesi önemli. Şimdi hani ben birazcık da şunu e, konuşmak istiyorum. Ya sen beğendin mi mesela bu seneki fuarı? Şimdi ben Cuma günü gittim. Ben de Cuma günü gittim. Birlikte gittik. Birlikte gittik. Ee, yani geçen seneye göre bence sönüktü. Çünkü, bence son 4 senenin en kötüsüydü. Ya son 4 senenin en kötüsü şey yapamayacağım ama dediğim gibi geçen seneye karşılaştırıyorum. Ben Hı -hı. geçen seneye göre e, sönüktü. Yani şimdi işte Crytek Warface bir tane tank getirmiş koymuş dışarı ama. Yani RaidTech'in içerideki şeyi yok. ya adı içeride iş neredeyse. Yani hani Play Store'da falan vardı belki galiba. Play Store'un alanında vardı. Ee, şey, PayBawin'in alanında. PayBawin alanında mı oynatılan bir şey yoktu? Oynatılan yani. bir şey İki yoktu. 2 bilgisayarı, bilgisayarı vardı ve o iki bilgisayarda boştu yani başında duran evet. kimse yoktu. Evet. Yani stand yani Warface altını alırken iki ya senedir bu... beklediğimiz bir oyundu. Hem öyle e, hani ortalıkta Crytek ekibinden kimseyi göremiyorsun. Aynen. Soru. Böyle bir yani böyle işte eli silahlı bir, iki tip adam var Onlar Sonlarda Crytekin miydi Yoktu başka bir oyun muydu? Belli Hı. hiçbir fikrimiz yok. E, biraz ben o açıdan hayal kırıklığıydım. Yani tamam yani... dışarı tank yani çok güzel. Hani şey nasıl diyeyim e, işte yurt dışındaki o puarlarda falan görüyorsun böyle abuk Hı -hı. sok işte ben hatırlıyorum E3'te şey çıkacağı dönemde şu Kuzey Koreli oyun çıkardılar Home bir front. tane. Homefront. çıkacağı dönemde Kuzey Koreli askerleri gidirip sonra şeyde Stample Center'ın önünde böyle yürüyüş yaptırmışlardı falan filan. böyle Hı -hı. Biz geldik falan gibi. Tank. Onlar da böyle araçlar ama araçlar da böyle bayağı geçit yapmışlardı. Mesela. Hani böyle ırzalı şey yapıyorlar evet. Ama yani bizim için hani, hani iyi mi Kötü mü? Aa yani böyle bilemiyorum. Bilemiyorum yani. Tamam orada tank olması belki hoş. Ben olması. İçeride de araba mı ne vardı? Bu arada konuşmuşum. o tank olayında Ama, hani e, <gülüyor> bütün bütün internet ortamı hani evet. bütün internet ortamı demeyeyim en azından işte yani, e, konuyla, ilgili, konuyla olanlar, ile ilgili olanlar. O tank getirmiş falan falan. Evet. Muhabbeti dönüyordu ve herkes onu şey World of Tanks tank kazandı. Değil mi? Herkes evet. ben de zannettim evet. Ama Mercy Warface'miş. Çünkü bu World of Tanks e, hani bayağı aslında geçen sene ondan önceki hani fuarlarındaki her yerinde yani dünyadaki bütün fuarlarda bir tank getirip hmm. koymuştuk. Mesela ben e, belki hatırlayanınız olacak geçen sene e, kasım ayında evet Cistara e, e, gitmiştim e, orada bir haber yapmıştık e, orada da mesela e, girişinde hayvan gibi hmm. World of Tanks'in tankı vardı. İki tane de güzel abla koymuşlar tankın üstünde, uuuu falan fotoğraf çektik. Neyse. Abi yani ben şey, işte bütün bütünü olan şey bunlar. Yani oraya sadece tank koymak, orada etkinlikler de İçerideki yaptılar galiba. Tankın yanında yaptılar galiba etkinlikler. Tankın yanında etkinlik yaptılar. İçeride zaten kocaman alanları vardı. Ha, şey diyorsun, sonra, World, of Tanks ha, World of Tanks için diyorum işte ondan sonra oraya işte ne bileyim şarkıcı markıcı hmm. getirdiler işte, i̇şte dans bunlar, ettiler falan biraz şeyler dağıttılar masraflı işler <gülüyor> yani ben şunu şunu bir, anlamaya çalışıyorum hani ben e, oyun sektörünü birazcık yakından takip eden bir insan olarak tamam mı bir fuar niye yapılır ve bir fuara bir herhangi bir tüketici niye gider sorusunun cevabı basit aslında yani basit. Bir kere tabii yani şöyle fuar ne yaparsın hem e, o iş kolundaki insanları bir araya getirip şey yeni e, belki tanışmalar işte insan birbirle tanışmaları yeni iş olanaklarını açması için bir araya gelmeler. İşte bu business to business to, hmm. ondan sonra şeyler için yapılır. Bir diğeri de eğer açık fuar yapıyorsan sonra müşterilerine e, oyunları tanıtmak, oyunları göstermek, onları işte gazlamak. E, tam pazarlama yapmak için. Yani içinmiş. sen bir e, tüketici olarak bir fuara gidiyorsan ya, yani, oradan yeni bir şeyler, heyecanlı Aynen. bir şeyler tamam mı? Farklı bir Beklediğin şeyler. Beklediğin şeyler. Beklediğin şeyler. Onları görmek için gidersin. Evet. Şimdi GameX'in bu seneki e, organizasyonu tamamıyla turnuva üzerine yapılmış. E, alanın Turnuvaları bir araya getirmiş. Alanın yani abartmıyorum yarısını e, hani bir kısmı Asus'un galiba. Turnuva alanı ta diğer kısım. Evet, evet, ta o orası... sondaki kısım diyorsun. Ta sondaki Bir de başta e, Point Lank'in yaptığı Aynen. sadece Aynen. turnuva düzenlemesinin ötesine geçmeyen bir şeydi. Çünkü zaten ne yapacaksın ki aslında? Yani bir ne anladım. yapacağım mesela? Hani Heroes of New York'u sen daha farklı nasıl tanıtabilirdin orada? Yani evet. Onu düşünmek lazım. Yani insanların evet. aslında o geliyor olmasının sebebi Oha! E, Heroes of York, e, Türkçeleştiriliyor, e, evet. Türkiye'de hizmete giriyor ve Türk e, yani yerli bir firma tarafından hizmete alıyor. Hizmet alıyor. Ne olmuş? Bakalım ne, olmuş? ne oluyor? Evet. Oynamaya değer mi falan? Oynamaya değer Hoş mi? Bayağı orada oynanacak yer vardı aslında. Şey yapmışlardı ama... Evet, ee, hani Bu dur, ne bileyim hani tamam şeyi beklemiyoruz ee, E3 gibi, E 3 gibi ne tabii, bileyim tabii. E, Gamescom gibi ne bileyim China Joy gibi Tokyo Game e, Show gibi ya da G-Star gibi tamam hani büyük firmaların gelip yeni ürünlerini evet. tanıtacağı yani ben <gülüyor> öyle film öyle şeylere gittiğim zaman zaten hiçbir zaman ya yani hiçbir zaman demiyim de çoğunlukla öne sürdükleri tamam hani gösterdikleri ürünler piyasada olan ürünler olmuyor tabii canım orada yeni şeyler, yeni şeyler zaten, tanıtıyorsun evet. tamam o işte biz bu senede bunları ürettik. Bakın bunları görün. Ne bileyim tamam turnuvalar illaki yapılıyor. Ama onlar genellikle eğer senin zaten... E bir şeyim varsa, alanım varsa hmm. diyelim ki D diye dört tane oyunum var değil mi? Evet. Şimdi iki tanesi yeni oyun olur. Diğer ikisi de mevcut oyunları Mevcut olur. Olur. Onu zaten tamam. araya koyarsın. Araya Gelip oynarlar. Ama oynayarsın. kuyruğa girdikleri diğer oyundur yani mesela. Aynen. Yani kuyruğa girdikleri işte yeni oyun oynamak evet. için. Yeni konsol denemek için. Yani bizde işte o şey e, mantetesinin oturması için e, böyle kapalı kapalı ardında muhabbeti var. İşte ondan yeni bir şey oyun hakikaten başka yerde olmayan şeyi göstermesi var. Falan filan böyle şeyler var ama Burada bence e, eksiklik şundan da kaynaklanıyor. Fuarı düzenleyen... <Gülüyor> firmanın e, da yönlendirme yapması lazım abi. Yani sen sadece anan sonra bu metre karesi şu kadar. Anan sonra işte sana şuraya veririz. Sen işte buraya al. Sen katılmadan olmaz abi. Sen sponsor al falan gibisinden. Anan sonra girecek işte yani. Sırf iş tarafından bakılacak bir şey değil. Kesinlikle. Sen yönlendirme yapman lazım. Sen buraya ne yapacaksın? Buraya geldin standı kurdun ne olacak? Standı ödüracak mı? O standı ödürmasın. Şöyle bir şey yapman lazım. Bak sen öyle bir şey yaparsan ben sana böyle yardımcı olurum. Yani aslında o kafanın oradaki kişinin de bu işi e, yani biliyor musun? Lazım. Yani oyun fuarı düzenleme işinde aslında hakikaten çünkü bir şey fuar ki bu. İFA, yani İFA'da değil işte teknoloji fuarıydı ki. Herkes stand atsın, broşürde atsın. Ee, burada belli bir insanı yönelmen lazım. Çünkü orada ben mesela benim gördüğüm bu yani oraya bir evet, stand kurmuş biri. Ama hani standı kurmuş bilmiyorum sorusun yani sanki sonrasını mesela bilmiyormuş gibi standı koymuş sadece orada duruyor böyle. Ya zaten yani bilmiyorum ben organizasyonun iyi veya kötü tarafların tartışmasını işte istemiyorum. Ama organizasyon işte bu yani sonuçta yani, sen biraz yönlendirmezsen. Sen yani bu adamın gerekiyor. yapacağı şey belli yani bir yere kadar insanın aklına bazı şeyler geliyor ya yani mesela işte point Blankin, Binnemdin bir yere kadar bir adam ne yapabilir ne yapabiliyor ben burada turnuva yaparım. Onun patlığı çünkü insan oraya gelecekler yatacaklar ya da turnuvayı seçecekler. Evet, Biraz bir yani, şeyin yönlendirmesiyle, Riot Games'i yönlendirmesiyle öyle oldu. Yani. Yani. Riot Games'i bırak şimdi de. Joy Game, dün, geçen sene Joy Game'de ona bakarsın, adam dans ettiriyor. Aynen. Yani. Hani, Gangnam Star'a çalıyor. Hani, ne yapıyoruz dersek <gülüyor> Gangnam Star bağırıp duruyorlardı hani Çok da bir şey yapmıyorlar aslında geçen sene. De hani. şimdi, yani zaten sorun orada. Hani Joy Game diyor ki zaten ben e, 4 tane 5 tane oyunum var. Tamam mı? Gelecek olan adamlar zaten bu oyunları bilerek geliyor. Bilmiyorum. Tamam yani. ben oradan yani Joy Gaming yeni ben oyun tanıtımını artık. Yani yeni oyun tanıtımları şununla bununla ilgili bir e, geri dönüş konusunda çok büyük bir fayda elde ettiklerini zannediyorum. Bir, Branding anlamında bir katkı sağlıyor musun sen Gamings olarak? Sağlamıyorsun. Yok. Ondan sonra iki, Sen potansiyel yeni müşteri kazandırıyor musun? Hı hı. Gelen e, firmalara? Yok. Evet. Tamam mı? Çünkü zaten bilen geliyor. Bilmeyen evet. gelmiyor ki. İdil bedava. Yani bedava olsun. Zaten orayı paralı yapmaya kalksanız zaten. Şimdi zaten gelmezler. Ama şöyle bir şey de düşün. Ee, Gamescom, gibi şeyler paralı giriyorsun diyorsun. Evet. Üç şey e, sen eee Tamam. Müşteriye marka bilinirliği sağlamıyorsun. Müşteriye yeni müşteri getiremiyorsun. Bari oradaki müşteriye en azından gövde gösterisi yapabilecek bir evet. şey sun. Değil mi? Evet. Yani en hani azından ki... sen kendi adamlarını çağır. Tamam. Orada kendi adamlarının artistliğini yap. tamam En azından cebindeki müşteriye tamam mı? Hani bir şey e, güvence aşılığa bir tamam mı? Bir şeyler Hı. yaptır. Evet. O da yok. O da yok. Yani ya da hani şey dezetebilecek bir şey olması lazım. Ulan biz keşke girseymişiz lan bu sene MX'e gitseymişiz mesela. Değil mi? Hani böyle bak adamlar güzel şeyler yapmışlar. Bir de sene GMX'e gidelim falan. Böyle bir böyle bir şey de Böyle insan, bir şey hani. oluşmuyor. Ve ben hani gezdiğim ve gördüğüm zaman hani kulak misafiri oluyorum ben. Ha. Hani biz seneye geleceğiz diyen hiç kimse duymadım. Yani, yani, böyle şey mi olur? İşte südürebilirliği olmuyor bu durumda. Evet. Yani südürebilirlik olmuyor. İşte firmalar yatırım yapmak istemiyorlar. Yani firma yatırım yapmayınca mesela ben şeyi de hoşlanmıyorum. Ee, sadece Free üzerine kurulu bir onası fuar olmasından da hoşlanmıyorum mesela ben. Bir etkinlik olmasından da hoşlanmıyorum. Yani böyle şeyin dışlanmasından da hoşlanmıyorum. Free yani, dışlanma... para var. Free Hayır. artık şey. Bence o değil. Ben... Hani e, bence o fuarı düzenlemek isteyenler kesinlikle PlayStation veya işte Xbox'ı e, dahil etmek isterler. Fakat bir kere senin... E, İster ama o adam da biliyor ki bu işin ha, kalitesi düşük. Kalitesinden yani ben böyle, ziyade... Ben buraya getireceğim... Hayır hani, kalitesinden ziyade konsulu, benim e, bu hani, organizasyonu diyeyim. bir kenara bırakırsak zaten bir e, firmaların şu anda Türkiye piyasasıyla ilgili bence bir şeyleri yok. Bir güvenceleri yok tamam mı? Hani ben böyle bir etkinliğe şu kadar para yatırsam bunu bana geri dönüşü bu olur. onu. Gidene gibi... kadar gidelim. Mağazaya 3 tane daha promosyon koyarım. Satış aynen, yaparım aynen. Öyle düşünüyorum. Tamam mı? Evet. Ki çok da haksız değiller. Tamam mı? Yani oraya gelen kullanıcıların tüketicilerin şey ee, şeyi belli. Zaten yaş sınırı belli. Ayrıca Aynen. Profil, al alım gücü yani, belli, alım, profili belli. Yani ben öyle profillemek de istemiyorum ama, ama bu buradaki e, hani kullanıcıların gördükleri o tamam mı? Şimdiye kadar gördükleri, Hı. bildikleri bu. Bunun ötesinde o bir şey olmadığı için sen sana karşı bir beklentileri yok. Yani sen e, ne bileyim iki tane firmaya desen ki atıyorum of New York'un çalışmasını mesela ön promosyon çalışmasını GameX'le birlikte yapalım Hı. tamam mı? Sen Resmi e, hangi tarihte açıklanacağını veya işte bilmem nesini... Özelsen sen orada a, mesela özel bir sen şey. orada yapayım. duyur. Tamam mı? Hani ben bunun karşında hani diyelim ki... Yani yer masrafından şundan buradan hmm. şu kadar indirim yapayım. Tamam mı? Beraber Ama, bu işi ha, şey yapalım. Hani, Gazlayalım. Aynen. İşte e, sosyal medyada şurada burada. Hani dersin ki işte hani şunu yaptırırsın. Atıyorum Heroes of New York e, hani Türkçe olarak geliyor. Hmm. Tamam mı? Ve hani atıyorum şeyi e, hani ne zaman açıklanacağı Türkçe olarak ne zaman çıkacağı açıklamasını Gamescom, Game, GameX'de Gamex, şey Gamex, yapacak. Diğer şey ne bileyim e, şey yaptırsın. Tabii reklamını yaptırsın. Ne bileyim. Bu dediğin ama işte yani şimdi şöyle bir şey var. Sen GameX'in bu sene GameX'in yapılacağını, tarihini falan ne zaman duydun? Yani ben biliyordum yani daha e, erkene alınacağını. Hayır daha erkene alacağından bahsetmiyorum. Ben bu sene GameX olacağını bir de sonra... Ha, ha, ha, yani çünkü GameX öyle bir <gülüyor> fuar ki ne yazık ki. Tabii hani bu sene var. olacak mı olmayacak mı bilmiyorsun aslında. Ha Anladın o yani. da var. Yani biz sonuçta Facebook'tan Twitter'dan hani bu konuları takip ha, eden evet, insanlar takip ediyorsun ama ben takip Ve, ettiğim halde aynen. sonra böyle al Ağustos ayında falan aaa GameX olacak. Ağustos'un ortasıydı hatta. Ağustos'un 5 Eylül'de işte GameX başlıyor. Aaa GameX yapılıyormuş bu sene dedim mesela. <gülüyor> değil mi? Hani e, şey yapalım e, böyle bir mesela muharbi ki bunun bir tanıtımını işte 3 ay 4 ay önceden bu iş belki başlar. Ağustos'un GameX'de şu olacak. GameX'de bu olacak diye aslında insanlara anlatmaya başlarsın. Evet evet. Böyle 10 dakika önce aslında far başlıyor. Neredesin olacak iş değil. Zaten fuarda yani belki sen de görmüşsündür. Birazcık zaten o, o da vardı. Sanki bütün filmler sanki bir anda aha GMX vardı deyip evet. böyle kurmuşlar her şey gibi bir havada vardı biraz yani. Yani boş alan bile vardı. Ne evet hani yani? böyle bir anda hani olan tam hani bu sene de yapmaya karar verdin işte karar yapalım bu senede. de bir şey olmuş. Yani Belki. oraya sana net söylüyorum. Turnuvaya katılmak için gelen tamam mı, takımları çıkarsan tamam mı katılımcılar arasında evet. onları çıkarsan zaten e, şeyleri de çıkar e, sen söyle e, fanboyları da çıkar Hı -hı. tamam mı spesifik bir oyun için gelenler evet. işte ne bileyim orada guild toplantısı lonca toplantısı yapılacağı için gelen adamlar ya da işte evet. e, atıyorum bilmem ne oyununun bilmem ne gm ile tanışmaya gelen adamları da çıkar oraya tamam mı gelen adamların sayısı çok az bu sene evet. benim gördüğüm ve anladığım evet. o yani belki cumartesi pazar doğmuştur. Tabii. Cumartesi pazarını görmedim. Bilmiyorum. Ee, ama yani tabii yani, daha iyi olabilir. Sonuçta bu ondan evet, sonra olmayacak diye bir bu, şey yok. Öyle çok karalamak, karalamak istemem ama ben de, ben de. E, sonuçta herkes orada e, bizim yani sonuçta konuştuklarımız kişiler çok bayağı uğraştılar. İyi, el, iyi olsun diye herkes elinden gelin. Yani 40. bence bunu birazcık daha, daha organize bir şekilde tamam mı? Daha e, şey e, nasıl desem? Game ya yani fuarın bir kültür haline gelebilmesi için mesela şu anda gemix'in e, Hani dediğimiz gibi diğer büyük fuarlarla kıyaslamak hı. çok e, haksızlık olur Haksız ama tabii de, evet. e, En azından öyle bir yatırım yok çünkü yani. evet, en azından e, o o e, sen söyle e, fuara hı hı. firmaların katılmak isteyecekleri bir ortam sağlamak evet. tamam mı mesela atıyorum sen dersin ki GameX'i tamam mı? 2014'te, tamam mı? Ee, yer masrafsız yapıyorum, tamam mı? Bunu atıyorum işte kirasını. E, sen söyle. Spor ve gençlik bakanlığı karşılayacak ha. tamam mı? Ya ona da gerek mesela yok. Devlet, devlet şeyi var ya. Yani, mesela öyle hay, bir destek var. Tudoft Devi, Anasun şey kurdu. biliyorsun. diyorsun karşılasın. Mesela Tudoft di kuruldu ama Tudoft'un hiç şu ana kadar yaptığı hiçbir şeyini göremedim değil mi? Ama Tudoft'un ismi geçiyordu GEMEX'te. Destekçiler arasında Tudoft geçiyor. Hem yani mesela Tudoft ne desteği ki, var? Hiç bilmiyorum. görmedim yani bir desteği var mı bilmiyorum. Dese hani, ki, hani kira tarz masrafını tudof karşılıyor tamam mı tudof karşıya karşı tudof önce olsun tudof gitsin firmalara yani çünkü dünya tudof diye bir şey kurdun bu önemli bir şey mesela yani üst çatıda ondan sonra önemli bir şey ama hani biraz kopuklar aldın mı yani bu işi sırf para için yapıyormuş gibi hava oluyor o zaman da o zaman da yani iş işte noktalar birbirine bileşmiyor abi işte Bakalım yani yavaş yavaş olacak. Yapacak diyorum. bir şey yok. Yani burada tabii firmaların para yatırması gerekiyor bu şey. Bu işi ondan sonra bir e, belki birazcık yatırım olarak ya Her, herkesin biraz yatırılmış gibi görmesi gerekiyor. Yani şu anda yaptığın işin bir yere varamıyorsun belki ama bundan iki yıl sonra belki varacağım bir şeymiş gibi görmek gerekiyor. Yani benim işte aslında istediğim şey tamam mı? Yani bu global bir fuar olmayacak. En azından şimdi. Tamam mı? Yer evet. Yerel bir e organizasyon. Beş sene de tamam. anca olur. Yerel bir organizasyon. Tamam mı? Evet. Ve bu yerel organizasyonu sen yerel piyasa için yaptığının bilincinde olup. Evet. Tamam Ona mı? göre Ona göre davranacaksın. Aynen. Yani sen işte e, tabi ki Xbox veya işte e, PlayStation bilmem neyse şurada duyuruluyor, burada duyuruluyor gibi şeyler yapamazsın. Ama, Ama anda... mesela en azından şey yapabilirlerdi. Şimdi Gamescom'da ondan sonra işte PlayStation 4 Xbox One gösterildi değil mi? Hı hı. Yani şimdi Microsoft işte güya yani Microsoft var. Ondan sonra Sony var. Hı hı. E, yani o, öyle bir şey yapılırdı ki işte Sony getirsin, PlayStation 4 göstersin. Yani çünkü onlar için mesela bu sene tam tanıtım senesi. Yani en azından hani hani birer tane iki tane konsolu göstersen. Yani evet iki tane az... konsol ha. koyarsın. Oynatamıyorsan bile konsolu kendini böyle mock-up'ında bir şeyine koyarsın. İnsanlar geliyorlar bakarlar. Yani Gamescom'da yani. oynatıyorsun da burada mı oynatamayacaksın? Yani, Oynatırsın yani. bir şekilde ayarlanabilirdi mesela. Aynen. Çünkü e, Gamescom'da madem iki tane üç tane oyun oynatılabiliyor. Yani sonra, millet oraya yeni, yeni konsolu test etmek için kuyruğa Ama girmez miydi? Girerdi. Girerdi canım. Niye girmesin? Hem de deli gibi girerdi. Ama şöyle bir şey de tabii var bir yandan. Eee işte diyorum ya insanlar böyle GameX'i game tam oturtamadıkları için kafalarında. Aslında ya yani mesela Sony şey diye oluyor. Ya ben şimdi GameX'e gidip ondan sonra orada konsol monsol göstereceğim bir ton oraya şey ama Ben ben zaten kendim lansman yapacağım. Zaten oraya vereceğim parayı arkadaş. Kıracağım dökeceğim. Arka tarafa PlayStation 4 yapacağım. Zaten millet gelecek oynayacak. Oynasacağım adama istediğim yerde oynatırım der mesela. Ki biliyorsun geçen senasında belki biliyorsundur yani Sony Türkiye Kendisi PlayStation, Play, PlayStation Fest mi? Ne, Hı -hı. Öyle bir şey yaptı. Evet, e, bu evet. maslak Menü de yaptılar galiba. PlayStation Fest yaptılar. Bütün oraya standlar kurdular, Hı -hı. binden yaptılar. Konserler oldu işte bir sürü bile. Ve bilet sattılar yani. Hı -hı. Satıldı biletle gittin. E, para verip gittin yani. Ve bayağı da aslında giden oldu. E, FIFA turnuvaları yapıldı, binden yapıldı falan. Bayağı böyle aksiyon bir şey yapıldı. Şimdi mesela Sony belki de bu sene de yapacak aynı şeyi. Belki Sony yine PlayStation Fest yapacak bir tane. Ve orada PlayStation 4 zaten lansmanıyla belki denk getirecek bir şey yapacak. Hı -hı. Yani belki de Sony bunu kendisi oturtacak ve belki de aslında gelmekte ihtiyacı yok. Bilmiyorsun ki. Hay Microsoft'un Microsoft adımı da olacak belki. Yeni konsol çıkartacak. Öyle, öyle de. ama. Gerayet de öyle yapıyor artık biliyorsun. Kendisi evet. gidiyor, tutuyor küçük çiftlik parkı. Açıyor anasını. Çünkü fuar şey yapıyor, fuar Hı -hı. demişim. E-spor muhabbeti üzerine zaten kurulu bütün hareketler. Anasını onu orada yapıyor. Belki Joy geldi zaten. Gidecek arkadaş benim zaten ben bir ton param var anasını diyecek. E, zaten ekibim de bana... Adamım da belli. Hepsi ben zaten toplarım bir yerinecek. Yani böyle firmalar biraz kendileri bireysel davrandıkları için aslında belki Gameex gibi yerlerde sıkıntı şey. ya yani Point Blank de mesela veya işte Heroes of New World bir anda mesela diye bir çokço onun da belki gideceği yolu o. o da belki gidecek ki ben zaten ekibim şeyimi hitap ettiğim insanları belli. Onlar da zaten ben çağırdığımda geliyorlar. Hı hı. O zaman ben Burada, Türkiye çapında etkinlik yapıyorum arkadaş Kimseye ihtiyacım yok. Yaparsın gider. Ya şimdi olay o değil zaten. İşte o değil ama millet yani sonuçta yatırımın sen... karşılığını Aynen. almaya baktığı zaman diyor ki ben bireysel yaparım zaten yaparım. işte işi. yatırımın karşılığını senin. Tamam mı? Orada verebiliyor olman evet. lazım. Ya yani yoksa zor işler yani, yani sonuçta Microsoft ve Sony bilmiyor mu şey e, Almanya'da kendi başlarına etkinlik yapabilirler. Niye yani. Gamescom'da yapıyor? İşte niye Gamescom'da yapıyor? İşte e 3de niye yapıyor? Anladın mı? Evet. İşte biraz prestij tabii işi ya orada prestiji, çok da. Prestiji vesairesi hani bu mesela coverage'la da ilgili. Anladın Hı. mı? Yani i̇şte sen yerel... basın evet. geliyor, dünya basını geliyor, bir geliyor. Sen bu Siz mesela bu, o kadar bu... değiliz daha ya. Tabii, tabii yani. Ama bu var. bu mesela bu manteliği tamam mı? Hani ben e, şunu diyorum tamam sen geç dünya standartlarında bir şey yapamayacaksın ama sen bunu Türkiye oyuncularında, Türkiye tüketicileri Hı. için yapacaksan medyayı da ona evet. göre endeksleyip kullan tamam mı? Evet. Ne bileyim? Oturup da ben şu an kadar işte atıyorum Point Lang turnuva yapıyorsa oradaki turnuvaya katılan şey, e, oyuncularla röportaj yapan herhangi bir oyun mecrası görmedim. Anladın mı? Ben de görmedim. Evet. Bir tek işte Yani de, Riot'da görmedim. geçen sene yaptığında böyle bir şey yoktu. Anladın mı? Yani zaten medyanın yoktu da ilgisi hayat. o kadar çok değil. Anladın mı? Yani onlar da çünkü bunu da şey falan diyorlar yani. Hayır bunun niye oradan e -e Gamescom'a gidiyor, geliyor böyle. Bizim gene biraz şey havasından kaynaklanıyor işte. Evet evet yani aslında Türkiye'ye para kazandıran zaten Gamescom'a gittik. Ha, Türkiye para kazandıran aslında o herif tele para kazandıran medyada işte banner çıkan evet. değil mi? Ha değil mi? İşte Asıl o Ark adam of, yani. A, evet, zaten Gamescom'daki alan. adam para kazandırmıyor ki. Aynen. Gamescom'daki adam zaten. Yani ben, a, adam, ben buradaki müşteriye bir ürün satmak için senin sitene evet. reklam veriyorum evet, yani. değil mi? Aynen. Yani ben Almanya'da ya da dünya herhangi bir köşesinde yaşayan bir adam için reklam vermiyor mu? Şey ne komik ama bir anda. Ee... Free to play anlamında aslında mesela internet kısmında yani internet sitesi anlamında hı hı. mesela çok kuvvetli değil Türkiye aslında evet. bakarsan. Çünkü yani kaç tane iki tane mi site var bilmiyorum ki. Yani ben hani çok şey bilmiyorum. Bir tane biliyorum ben. ben şeyde, ama oyun hani... fil, oyun siteleri dediğin siteler hı hı. daha çok zaten oyunlar film üzerine dönüyor. Free to play bazı dönmüyor. Ama bak ben de şuna yani değinmeye çalışıyorum iki saatten beri. Yani Türkiye piyasa, oyun piyasasına baktığın zaman Tamam. mı? Yani konsolun tam e, bir büyük pazar payı var. Evet. Tamam bilgisayar oyunlarında da en büyük pazar payı da yine şey free to play'lerde. Yani öyle tabii ama işte o bilgisayar yani kapı, bu bilgisayar oyunculuğu kafasından çıkamadık. Free to play de bir şekilde bilgisayar oyunculuğu gibi değil de böyle free yani. Bilmiyorum. Yani şu anda yani bilmiyorum rakamları ama hani İnanılmaz fazla League of Legends oynayan insan var. Evet. var. var. Tamam, inan Hala bak sene oldu 2013. Tamam 2013'te bitiyor. Hala deli gibi Night Online oynayan adamlar var. Var. Değil mi? Hala işte ne bileyim işte Joy Gaming'in en büyük oyunu. işte Wolf Team, Wolf Team deli gibi var. oynuyorlar tamam mı? Geçenlerde yine bir bilmem ne rekoru hmm. kırmışlar. Kendi kendine bir şeyler yapmışlar falan. Yani bu adamlar aslında tamam Bu oyunların bu kadar büyük olması demek Ve sürekli aslında... Sürekli yenisi geliyor. İşte Neverwinter Nice geldi mesela. Bu kadar aslında yatırım yapan firmanın olması demek aslında piyasada o kadar büyük paraların döndüğü anlamına geliyor. Evet. Tamam mı? İşte ondan pay al alabilmek önemli. Ama mesela pay almak için de insanlar çok fazla iş yapmıyorlar yani. Yani ben... Emek harcamıyorlar belki. Açıkçası şunu söylemek istiyorum. Hani e, ben okuması yazımı Okucucaklar. Yani. Ben okuması yazması İngilizcesi e, olan bir insan olarak, tamam mı? Herhangi bir Türkçe siteden Xbox'la ilgili, PlayStation'la ilgili, tamam mı? Konsolla ilgili ya da işte high end e, ne bileyim e, hmm. oyun bilgisayar oyunlarıyla ilgili haber okuma ihtiyacım yok. Yok tamam tabii. Zaten. Sen istediğin kadar çırpın, tamam mı? İstediğin kadar özgün bir şeyler koymaya çalış, tamam mı? Türkiye için yazılmış bu konuda herhangi bir şey, tamam mı? Evet. Dünyada, Amerika'da, Avrupa'da. ...yazılan herhangi bir şeyden... tamam mı? Daha farklı olamayacak. Olmuyor. Evet. Çünkü zaten bir Türkiye piyasası için hiçbir oyun üretilmiyor. Aynen. Senin ona Bizim katabileceğin bir şey yok. Evet. Tamam mı? Ve sen... E, ...hani burada bu arada bu siteleri aşağılamak için... ...ya da şey yapmak için konuşmuyorum. Hani... O yok ama yani zaten o firmaların yabancı marketing fir çalışmaları zaten sana yönelik. Yani, yani yabancı firmalar zaten yani yani onunla exclusiv bir oyun oyna çıkacaksa gidip zaten ay cennet alışıyor. Yani. yani sen istersen işte kışını kır onunla sana vermiyor zaten ha. diyor Aynen. ki ben bir ne firma severim. Yani ben zaten ki bunun şeyle alakası da yok zaten bu arada onu söyleyelim bunun e, Türk sitesiyle Türk, alakası Türk medyasıyla alakası yok. Bunun alakası şu oluyor. Adam diyor ki, arkadaş ben bu oyunu ben İngiltere'de ha, daha çok satacağım diyor. Londra, İngiltere'de işte 10 milyon kopya evet, satıyorum, yüzden, Amerika'da 20 milyon kopya aynen. satıyorum. Veya işte Japonya'da da 50 milyon kopya Avrupa'da satıyorum diyor. Rusya'da tamam daha çok satıyorum ha. diyor Türkiye'den. O yüzden Rusya'daki medyayı çağırdım, seni sen diyorum. oyun sektöründe olan bir insan olarak sana Türkiye'ye spesifik e, bu firmalarda herhangi bir basın bülteni veya bilmem ne e, e, etkinliktir ya da şu bu geliyor mu? Gelmiyor mu? Hatta etkinlik şey yapmış. Ondan sonra ne derler? Ön, ön inceleme yapmış şey yapmışlar mesela diyelim oyun için. <gülüyor> sonra oynuyorsun ya diyorsun diye bana söylemenin ben de bir tane belki buradan gaz şey yollardım, sonra medya yollardım buradan <gülüyor> belki incelesin. Yok onu öyle yapamazdım. Kontenjanım sınırlıydı. En oyunun en çok satılacağı potansiyel yerlerden şey alabildim diyor. Bunu Türkiye bunun içinde yoktu diyor. Çok açık ve net bir şey var aslında kimsenin yani herkesin bildiği ama kimsenin bilmediği tamam mı? Yani ister istemez bu adamlar, tamam mı? Hani e, tier'lara bölüyorlar. Tabii ki. Tamam mı ülkeleri? Tamam mı? First tier, second tier, third tier. Evet, normal tamam yani. Genellikle konsol oyunları için first tier Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'dır. Evet. Ve belki çoğu zaman e, hani şey, e, iki tane büyük konsol e, yapımcısı e, Japon olduğu için e, Japonya'daki. Yani der, tamam çok değişti artık. Hani e, first tier e, konsol için Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Japonya'dır tamam mı? Çoğu zaman Avustralya falan da girmez. Second tier işte o zaman şey oluyor. İşte Pasifik Asya ülkeleri. Yani evet. işte Kore, işte e, Doğu Avrupa tamam mı? Ondan sonra Avustralya. Belki birazcık da işte şey. E, bazen Türkiye bazen değil. Yani Değişti, Türkiye olduğunu oyununa çok... Oyununa göre FIFA olsa ne Evet. <gülüyor> yani genellikle Türkiye'nin yani bunu kimse alınmasın ama genellikle Türkiye'nin evet, girdiği yani. Adet yani. girdiği şey klasman 3. tier oluyor evet. tamam mı? adetler bu şey için de geçerli. E, free to play oyunlar için de bilgisayar konsol yani bilgisayar oyunları için de geçerli. Genellikle Hı. free to play'lerde Türkiye'de tam tersi çalışıyorlar. Free to -play başlayıp yok free to play'de şöyle first tier şey e, Kuzey Amerika e, şey e, Batı Avrupa ve Pasifik Asya. Hı. Tamam Kore işte e, Japonya. Japonya, second e, ve Çin, e, e, second yıla işte Güney Pasifik Asyalar giriyor, işte Taylandlar, işte <gülüyor> Vietnamlar, Singapurlar falan. Ondan sonra Batı Avrupa giriyor, ondan sonra da işte şey Güney Amerika giriyor, Rusya giriyor, tamam mı? Tamam. Türkiye yine üçüncü tırda. <gülüyor> Tamam. o yüzden şu anda hani yapımcılardan ya da büyük dağıtımcılardan Türkiye'ye spesifik bir yatırım yapmalarını beklemek imkansız. Yok yani işte. de, ama gördü baktığın zaman işte atıyorum bilmem ne bilmem nokta.com'a girdiğin zaman her zaman bannerlarda dönen haberler şey Xbox haberleri işte e, neymiş çok i̇şte, raiderler tabi oradan e, yurt aldığın haberi ha. onası ne yazık ki site de yani bu haberi yerine mi çünkü zaten mesela şey de yani İngilizce e, şeyi düşük onası ülkemizde yani. Yani hani toz düşünecek bir şey yok burada. Evet, evet. Düşük. O yüzden e, habere ulaşmak anlamında ve doğru habere ulaşmak anlamında aslında işte öyle bir his, onu, onu yapmak zorundalar. Alıyor, okuyor. Aynen. O okuduğunu oraya direkt çevresinin bunu... şeyini koyuyor. Bu arada sırada bülten gelirse Türk distribütöründen onu koyuyor. Gelmezse yurt dışından zaten direkt yani. haberi giriyor. E, bunu Bu haberi giriyor. Bu işi yapıyor. Ama Türkçe içerik üretemiyor. Çünkü yani veya Türkiye'ye özel içerik veya Türk, o, Türk kendi okuyucusuna özel içerik üretemiyor. Bir ACN, bir ne bileyim, gibi bir şey yapamıyorsun. Yapamıyorsun. Ne çünkü yapıyorsun? Buna, buna izin, yani bunun için olanağın yok. Evet. Buna ne yapıyorsun? Oyun eğer çıkmadan çok önce nadir. çok nadir çok bir yani. şekilde ellerine bir test kopyası gelirse işte inceleme review falan yapıyorlar. Çok çok nadir oluyor yani. Ondan sonra oyun çıktıktan sonra anca bir izin inceleme yapabiliyorlar. İşte evet. Hani, Bazen ulaş, oyuna bile erişemiyorlar. Güzel kendileri alıyorlar, yapıyorlar yani. Yani bence birazcık daha tam e, Tamam, bunun bir prestij noktası var tamam mı? Ve yapman bizdeki, gereken bir şey. Bizdeki olay abicim ondan sonra e, insanların sevdikleri yazarlar var. Onları takip etmek aslında. Yani hayır şimdi şunu da söylüyorum açıkçası. Hani internet, Xbox One diye şey... Ağlarken sen Xbox One kaberi koymamazlık edemezsin. Olmaz. Size. Koyacaksın. Koyacaksın ama bu hiçbir zaman bence tamam mı? Senin birinci önceliğin olmamalı. Ya işte o birinci önceliği olmuyor ama şimdi şöyle ya bir yandan da bir şey yani var. Ya özelleşeceksin. Tamam mı? ama genel olarak ben hani her şeyi kapsayan bir oyun ha, bir sitesiyim diyorsa. Işte, Habere girmeden de yapamıyorsun. Haber çünkü, çünkü haber şey sağlıyor e, sonra trafik, trafik sağlıyor. sağlıyor arada sırada haber, sen kendi özel haber, içeriğini yapıyorsun. Haber yapsınlar zaten ona şey demiyordum yani. Yapacaklar da yani yapamaz, yapamazlar. Ama ben genel anlamda bir oyun sitesiyim evet. diyorsan ve sadece oyun konsol değil yani genel anlamda bir oyun sitesiyim diyorsan senin Xbox One'a ayırdığın kadar en azından. ayırman lazım. Evet. Diğer oyunlara, Hepsi için editörünü olması lazım. Aynen. Hepsinin fanatik vekil editörü olması lazım falan filan. Yani öyle sonra onun oturup kavgasını yapacak adam lazım aslında. Aynen. Ee, onun düzenleyecek, içeriğini düzenleyecek. Onun altında en azından bir kişi, iki kişi olması lazım ki içeriği beraber düzenleyip beraber işlerini götürecek falan. Bizde de öyle olmuyor tabii. Bizde biz, bu işler hep gerilla aslında modunda gidiyor. Yani, yani ben, çünkü bu iş, dediğin bu iş bu bir iş değil yani bizde şu anda. Bu bir böyle aslında biraz hobi. Hobiden gelme anası işte. Yani ben iş, burada kimsenin tabii şey e, işte para kazandırması gerekiyor. Alınmasını istemiyorum. Çok başındayız yani işte. Alınmasını istemiyorum burada kimsenin. Ama e, bu oyun sektöründeki yazarlık ya da işte şey, review yazarları vesaire, editörler çoğu, hepsi demiyorum, çoğu, tamam mı? boyculuktan gelme, yani forumdan gelme. forumdan gelme. Yani bu işlerin kötü yaptıkları anlamına gelmiyor. Evet. Fakat yani bu da bir sektörse artık oyun sektörü. Tam uslubu vesairesi evet. diğer, sektör, diğer haber e, sektörlere göre farklı olabilir. Ama yine de bir haberin yapılışı ve sunuluşu konusunda en azından bir e, altyapının olması gerekir diye düşünüyorum. Tamam mı? İşte. Yani bazı sitelere bakıyorsun Twitter tweetlerinden farkı olmayan işte haberler yapıyorlar. Tamam mı? Bir tane haberi 15 parçaya bölmüşler tamam mı? Hmm. Koyup koyup duruyorlar. Hani biz de öyle yapıyoruz evet. ama biz zaten bir muhabirlik ya da bir haber sitesi olma gibi bir iddiamız yok. Tamam, evet. biz sevdiğimiz gördüğümüz şeyleri sizinle paylaşıyoruz. Tamam evet. mı? Yani bizim, bizden bir editorial bir e, ne bileyim e, yorumlama profesyonel anlamda bir yorumlama, inceleme vesairesi beklemeniz zaten yani, e, saçma olur. Yani en şimdilik beşi beklememek. Çünkü değil. biz bunun bu işin profesyonelleri değiliz. Evet. Biz size bir he, e, hani içeriği niteliği olan şey bir haber sunma, sunma gibi mümkün olduğumuzda sorumluluk görüyoruz. Aynen. Yani biz <gülüyor> sevdiğimiz haberleri belki de sizin gözünüzden kaçmıştır Hı -hı. diye Türkçe olarak Aynen. yazıp size sunuyoruz. Yani aslında bizim yaptığımız bir nevi retweetlik. Ee, yani ama işte bazen bize, de hani, o he, kucağımıza düşen da. haberler oluyor. O zaman da ona göre. Hı -hı. İşte hani Türkiye özel işte Hı -hı. içerik üretilmiyor. abi. Genel anlamda Türkiye özel içerik üretmiyor. Bence de Türkiye özel içerik içeriği bulup onu paylaşman lazım. Onun peşinde çok yani, koşamıyorlar çünkü öyle bir iş gücü de yok bir yandan. Evet iş gücü olmadığı için onun sonra yani tabu bu bir iş olarak da dediğim gibi görünmüyor yani şimdi bunu sen ondan sonra bundan para kazanacağım ondan sonra hayatımı Dur, sonra yani götüreceğim şimdi... bir iş kolu gibi görem görmen çok kolay değil çünkü oyun oynayan adam yazı yazıp adam veya işte oyunla ilgili bir şey yapmak isteyen adamın genelde bulunduğu yer işte e, üniversite beek hadi yani. iyi iyi şartlar altında üniversite diyorum yani. Hı -hı. Üniversitede çalışırken bir yandan da editörlük yapabilirsin, yazı yazabilirsin. Sevdiğin oyunları oynayıp hani vaktin vardır, oynayarsın. Hmm. Ama hiçbir bir bunu tam olarak bir iş e, koluna çevirmek, e, profesyonel olarak bu işi yapmak çok az. Yani 3-4 tane adam var zaten. Yani hepimiz biliyoruz piyasada kaç kişi var. Evet. O yüzden e, vakit Zaman. Oğlum bu arada yani içimiz ne sıkılmış bunu diye yani döktük böyle. Ağzımızı <gülüyor> <gülüyor> ağzını sıçtık piyasanın. <gülüyor> Piyasada bizim ağzımız sıçacak. Allah sıçacak. Bu adam bu herif ne? Yüzümüze gülüyormuş diyecekler. <gülüyor> Neyse. Ee, böyle eminim ki daha iyisi olacaktır yavaş yavaş. Tabii, tabii. Ama yavaş yavaş olacak. Bizim ülkede yani her şeyin yavaş yavaş ilerlediği hayır, gibi. Yani bence yavaş yavaş, yavaş, yavaş olmasın ya. Hızlı olsun. Yavaş olacak abi. Yapacak bir yani şey. Yani olacak, bence Tudof. Yavaş olsun. Tudof tam olsun. Bir şey yapacaksa Tudof yapsın abi. Yani, yani ben şikayetçi olduğum konulardan bir tanesi bu. Yani ee, Sayınçlı oltu ki, mesela yani oyun, oyun der diye bir bir şey varmış. Hayır bak, ilk defa duydum hayatımda oyun der diye. Ya yani bir... kim bilir kim bilir kaç milyon dolarlık bir sektör şu an Türkiye'de değil mi? Bu. Evet, evet. yani. belki de milyara geçiyordur. Bilmiyorum. Evet. Yani kimse o kadar büyük olduğunu düşünmüyor ama büyük paraların evet. döndüğü bir sektör. İyi, iyi organize şey yaparsan? Ben şunu da düşünüyorum. Yani devlet bunu kesinlikle doğru vergilendiremiyordur. Zaten ha, ha, ha. Tamam Atıyorum. Daha farkında değiller de onun ha. bence. Atıyorum. Hani e, x dolarlık bir pazarsa bu. Tamam mı? Hani atıyorum bu x doların e, yüzde, Çünkü... ha, yüzde %20'sinin ceb devletin cebine girmesi gerek yoksa eğer ya da en azından KDV'si e, %18'i devletin cebine girmesi gerekiyorsa bence devlet bunun beşini ya kurtarıyordur ya kurtaramıyor. Yani. Hem öyle e, zaten e. ofisleri, kaç kişinin ofisi var ki burada Hay, Hayır ama işte sorun o. Var artık. Ama yani işte 3 tane firmanın Şimdi, ofisi var belki. Yani var, Büyük daha da girmek gibi. isteyen de evet, var. var. Onu biliyorum ben. Ama mesela gidiyorlar, Kıbrıs'a kuruyorlar. Evet. Niye evet, Kıbrıs'a kursun? Yani. Belgiler, şunlar burada. Yani devlet 18'e mesela işte 10 yapsa. Mesela Kıbrıs'ta 10 tane yeni şirket kurulacağını, 2 tane kurulur, 8'i burada kurulur. Onu da adam gibi vergilendirirsin, gerekiyorsa desteğini de verirsin, tamam mı? Ki aslında geçen sene mi, bu senenin başında mı ne, ee, hani oyun sektörü ile ilgili işte e, devletin destek yapacağı ile, devlet desteğinin e, geldiği ile ilgili haberler okumuştum ben sanki. Ama diyecek ki mesela devlet tamam abi ben TÜDOF'a bu seneye önümüzdeki iki sene için atıyorum hmm. tamam mı? Hani bu GameX fuarının işte ya da herhangi bir X fuarının tamam mı? Oyun fuarının madem Türkiye'de bu kadar piyasası var bu kadar para dönüyor hmm. tamam mı? Ee, gelişmesi için tamam mı? Destek Fuarı, vereceğim. Evet destek vereceğim tamam mı? Atıyorum ben e, metrekaresi 10 dolar olan bir fuar alanını tamam mı yarısını ben karşılayacağım diyecek mesela. <gülüyor> <gülüyor> hayır öyle oluyor çünkü e, Öyle oluyor biliyorum da hayır, Ciddi söylüyorum öyle oluyor çünkü Bak abi e, Kore e, Hani online oyun sektöründe Yani üretimi açısından da e, Yayınlaması açısından da artık e, hani Dünya devletlerinin Arasına girdi Aynen. tamam mı Zaten online oyun sektörünün patlaması Zaten Kore yüzünden olan bir şey evet. e, Adamlar hani ee, her seni, yani her seni için her türlü şey var ya, yani, imkan var evet, aslında. Evet. Ya yani zaten internet ortamı Kore'de gelişmeye başladığı zaman Kore'de şey hani bir devlet projesi haline getirildi, evet. tamam mı? İnternet projesi tamam mı? Şu anda dünyanın en hızlı interneti Kore'de tamam mı? Ortalama kaçtı hatırlamıyorum ama ben şunu biliyorum. Ben e, Kore'ye gittiğimde download'u açtığımda tamam mı? E, eğer bağlantı standart bir ba bağlantıysa tamam Beleş'e kullandığım bir Wi-Fi değilse eğer ha. standart bir bağlantıysa gece açıp sabah kalktığımda hard disk'in dolu olduğunu görebilirim. Tamam mı? Peki. Hani şey bu YouTube'u bin... nasıl izliyorsun? O ee... Duruyor mu? <gülüyor> şey <gülüyor> Yine yüklüyor mu? Şunu çok iyi hatırlıyorum ben. Daha şey... Ee... 10.000 10 RPM harddiskler çıkmadan, çıkmadan tamam mı? SSD harddiskler çıkmadan e, standartların işte hani şu an 7200'lerin altında olduğu dönemlerde tamam mı? Hı hı. İnternet hızı tamam mı? Harddisk'in hızından daha hızlı olduğu için harddisk hızından harddisk hızının üstüne şey kullanamıyordu internet. Ay şeker gibi çok önemli İyi değil iş. mi? Yani böyle şu evet. anda. Yani otobüste ya Türkiye'de şu anda metroda internete giremiyorsun ya. Var evet. böyle şey Telefonla konuşamıyorsun. Güvenlik için değil mi? Yani, yani şimdi yani bakalım. Şimdi güvenliği yani. Öyle ama işte yapacak bir şey yok. Yani e, benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi şuydu Kore'de. Kore'ye gittiğim zaman. Her otobüse bindiğimde tamam mı? Şoförün üstünde iki tane şey var. E, Wi-Fi cihaz. <gülüyor> tamam mı? Bir tanesi bilmem ne telekomun. Bir tanesi Aha. diğer bilmem ne telekomun. Wi-Fi bedava. Evet telefon hattım varsa wi-fi bedava. Neymiş? Ha bunun üstüne 3G var. Onun üstüne LTE var. Şimdi yeni LTE şey çıktı. LTE-A. Tutturamazsan çıktı. döverler yani. Yani orada kapsama alanın dışına çıkma gibi bir şey söz konusu Adamla değil. telefondan girme internet zaten. Fablet. Direkt internette derler. Ha. ha. <gülüyor> <gülüyor> Her türlü bağlanıyorlar yani. Çip var de oramdan bağlanıyor falan. Diye. Adam böbreğe internete bağlı. Ya o adam derece. Yani bu ben, biraz devletin yaptığı uyanıklığı tamam mı? İşte devlet, devlet... bakmış burada tamam mı? Burada para var. Adamın kafası çalışıyor. İyi de ya, burada adam... para var demiş tamam mı? Zaten bizim e, hani yani yüz ölçümümüz küçük tamam mı? Yani doğal kaynaklarımız yok tamam mı? Lista, bırak, bu bırak bu işleri. Adam para yatırmış. Ve... Para yatırmış bırak bu işleri. Olimpiyata alamadık davet. Ya... Sen bana ne alıyorsun? Olimpiyat almak kolay mı? Olimpiyat almak kolay. Adam mal ma salla Tokyo almış zaten. Yani biz de Kim alacaktı? Neyse olimpiyat olsa da belki olimpiyat... de. <gülüyor> düşün olimpiyat olsa İstanbul trafiğinde tamam mı? Ulaşım nasıl sağlayacağız? Abi, bana ne İstanbul trafiğine İstanbul trafiğinde zaten ulaşım sağlayamıyorlar. Ha işte o yüzden nasıl Ama olimpiyat yapacaksın Olimpiyat, yapacaksınız olimpiyat, yapacaksınız olimpiyat dedi, 2020'de lan. 2020'ye kadar 7 sene var. Yaparsın bir şeyler. Allah Allah. Yani Ne yapacaksın? İyi e işte Allah. yapılacak yani. Oğlum bizim götümüz sıkışmadan hiçbir şey yapılmıyor bu ülkede. Biz öyle insanlarız. Götün sıkışmadan proje bitirmezsin. Hayatımda kimseye gelemedim. Almış 2020'ye? Ha? 2020 aldınız mı bu arada ben onu bilmiyorum neyin 2020 almadık ki bir şeyi ha. Tokyo aldı yine Japonya'ya verdiler Allah'ın Japonya sanki 7 yıl içerisinde belki Japonya batacak adamların iki deprem olacak batacaklar belki geri zekalı belki burada da iki deprem olacak burada bir şey olmaz oğlum daha <gülüyor> deprem olsa üstüne sıfır yaparız <gülüyor> bize bir şey olmaz yıkılsak da ayaktayız yani neyse e, canımız sıkılmış bizim böyle Elim, der, canım sıkılmış. evet bizim canımız sıkılmış biz çok konuştuk canımız sıkıldım konuştuk. Var bizim affettin Niye daha istiyorsun ya oğlum? Daha istiyorsun ya. Zaten evet. zaten bütün biz bundan söyleyeyim şeyler. <gülüyor> ya daha da istemeseydin zaten son konuşmayız. Ya yani bu şeye benziyor. Hani böyle işte eskiden onu, yurt dışına herkes gidemezdi. Yani yurt dışındaki şeyler de burada olmazdı. Anası yani elin elimin elin, elinde Tobleron gördün canı çekerdi ya. Ulan Hı. bizim de Toblerone'umuz olsaydı falan diye. Şimdi hayır Toblerone var. Yani dışarıdan Toblerone getirince bu ne lan falan diyorsun böyle. Yani işte öyle bir konuma gelmek istiyorum. Yani burada böyle bir fuar yapsınlar. Ondan sonra yurt dışına gittiğimde bu ne lan dedim ya. Bu ne ya. Gamescom'a gittim. he <gülüyor> bana ne oğlum bizdeki fuarı. Gördün mü sen falan diyeyim. Yani. Ya bizdeki fuarı falan... <gülüyor> Yani biz de o şey yaşayabilirim istiyorsun. Yani Sebit mesela istiyorsun. iyiydi. Ha? Bence Sebit 19 e, hani 2000'lere kadar Sebit de Sebit'te firma yok. Sebit'te kim gitti? Hayır, yani son 10 seneyi sayma zaten. Ondan önce diyorum. Ondan önce işte niye iyiydi o da? Çünkü daha yeniydi her şey böyle. Millet böyle televizyon görünce ağza açık bakıyorlar büyük e, şey tam böyle firmaların yeni girdiği dönemde Samsung, Samsung var işte şey. televizyonu bir koydular o aynasını televizyon makd. Nerede yapıyorlardı? Eskiden Bil şeyde yapıyorlardı. E, TV başında mı yapıyorlardı eskiden? Hatırlamıyorum şimdi Ondan sonra belirli düzine taşınıdılar. Hani kırdanına yaptıkları oldu kaç insan? Lütfi, Lütfi hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. O zaman Üst salon, alt salon falan falan da şeyler böyleydi. Ee, ha, o alt salon demiyorum. Ee, Cemal işte nasıl? Ha. Neyse tamamışım hatırlamıyorum. Ee, hani ben hani Beylik düzündeki e, şeyde yaptıklarında en son yine ya hayvan gibi alandı ve doldurabiliyorlardı evet. orayı. Evet. İşte biraz demek ki insanlar çok alıştı. Bir de şey oldu ya eskiden böyle Mediamark gibi yerler yoktu abi. Yani gidip o kadar ürünü bir yerde böyle ferah ferah Ya olsun Şimdi bir şimdi işte, taksimdeki satürn'e git mesela en maç işi, televizyon. Hepsi yayında böyle açık. Ben de git bak şöyle vay benim televizyonlar olmuştu. Yani ben mesela şey. 90 miyim işte. 90-91 tamam. senesinde tamam mı? İzmir'deyken. İzmir'de o şimdi e, park var bir tane büyük. Orada her yıl e, bilmem ne Teknoloji fuarı mı öyle bir şey. İzmir fuarı mı ne İzmir fuarı, şey. İzmir fuarı oluyor. İzmir oluyor. Tamam evet, O da yalan oldu mesela. İzmir o yalan oldu yalan. ama ben çok da hatırlıyorum yani oraya gittiğim zaman ben inanılmaz heyecanlanıyorum. Evet. Evet. Yani ben şey laser diskleri ilk o zaman gördüm. Evet. Tamam mı? Evet. Herifler şey, böyle e, bildiğin şey e, tepsi kadar <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> laser disk. küçük üst tabi kafamızdan daha büyük laser disk. Terminatör 2 gösteriyorlar bu. O ne dedi? De. Ne Şimdi 4K televizyon görmek istiyorsan Sony Center'a gidiyorsun. 4K televizyon görmek istiyor musun? Görmek istiyorsun Tabii ama şey, yani Sony o kadar da... Sony Center'a gidiyorsun, görüyorsun. Yani. Tamam ama işte onu demek istiyorum. Yani iş biraz şeye döndü. Sony Center'a koy herif. Neye gidip fuar yapacaksın? Ne fuara koyacaksın? Hayır mesela fuar... Fuarda, e, yani fuar yapsın yine. İşte yakmıyor Yani Diyelim ki Sony diyor ki koy Sony Center'a diyor. Gelen bakar zaten diyor. İki tane reklam yapıyor. Şimdi Sony Center'lardı falan diyor. Yani sonuçta az para harcıyor. Çok yine aynı tanıtımı yapıyor yani. O fuarların hepsi yerel piyasa için yapılıyor. İster EWC, ister Gamescom, ister Tokyo Game Show, ister G-Star, ister China Joy. Hepsi yerel piyasa için yapılıyor. Tamam. Duyuru vesaire coverage global olabilir. Ama oraya gelen adam. Tamam mı? Hani şey ee, olarak sen söyle son tüketici olarak gelen adam Gamescom'da %80'i Alman tamam mı? Evet. Değil mi? Tabi canım bütün Almanya'da ne, ne kadar Alman ergeni varsa geliyor. Amerika'daki E 3te de %80'den fazla. Ama Amerika Amerika'daki E 3 kapalı. Orası basın geliyor oraya. Ha. Gamescom mesela açık. Şey, Gamescom ee, halka şey. açık. Ondan ama Gamescom'da da mesela 65 euro falan hep geliyorsun. Tamam. Pedavadi'den yani, sonra işte, aman Dana Gistara, Gistara'da Gistar gelen Koreli geliyor oraya hmm. yani. Sen ben gitmiyoruz ki. Yani, gidemeyiz. Gitmek istediğimiz zaman. Yani sen tamam gidebilirsin. Ee, gitmem için herhangi bir engel yok. Ama yani cebinden para ah, çıkar. Evet, cebinden para <gülüyor> çıkacak. Yani hava Giderim onlar oraya gidene kadar iki konsol alırım. <gülüyor> yani. Sonuçta Neyse. olay bu. Yani duyurumuyuru vesaire bu tarz şeyler. İşte biraz ekstra. bizde, bizde yani bu, oradaki Alman ergene tamam? Xbox One duyuruluyor diye hani global bir lansman yapmasan da getirebiliyor o adam. Evet. Bizde bu fuar işleri. Yani o diğer fuar mantetesi global basın için yapılan şeyler. Tamam mı? Biliyorum biliyorum. Fuar fuar biraz belki de çok yok. Yani, yani bilmiyorum böyle, bence bir şekilde toparlanması gerekiyor. Yani Gamescom, GameX olmuyorsa, mesela şey, e, sen söyle. E, onu diyecektim daha deme. Sen söyle. G Star, devlet desteğiyle yapılan bir şey, tamam mı? Mesela o Kore hükümetinin, tamam mı? Mesela potansiyel olarak ürünü satabilecek ülkelerde yılda bir en azından, tamam mı? Bu koka denen bir e, şey var. Bir birim var tamam mı? İşte e, içerikle e, ilgili Hı -hı. Kültür Bakanlığı'na bağlı bir şey. O heriflerin ya da belki devlete de bağlı olmuyor da bilirler. Emin değilim ama büyük ihtimalle devlete bağlı bir kuruluş tamam mı? Hı -hı. Kültür Bakanlığı'na bağlı. bu heriflerin tamam mı? Her sene ufak da olsa tamam mı? Her e, ülkede bu oyunlarla ilgili bir tane ufak bir fuar düzenliyorlar. Tamam mı? Neymiş? Yani fuar da dediğim fuar değil yani. Şöyle, B2B değil toplantılar ha. düzenliyorlar. Tamam mı? Bir tane otel salonu kilo alıyorlar. Hı hı. Tamam mı? İşte taş çatlasa işte 10 tane 20 tane firma getiriyor o ülkeye. O firmaya da hani potansiyel buluşturabileceği yerel yerli firmalarla buluşturuyor. Hı hı. Tamam mı? Atıyorum işte ben e, şeyim Softum Geliyorum değil mi onlarla? Evet. Türkiye? Ye. Türk O organizasyon yapan da diyor ki al işte abi bu Joy Game, bu işte bilmem ne bu AB, bu ıvır, bu zıvır. Tamam mı? Gelin tanışın tamam mı? Sevişin, koklaşın. Hani bir şey satabiliyor musun bir şey alabiliyor musun bir bak bak anlat evet. i̇şte... Ya mesela ya yani, e, t bunu TÜDof bu işte. bir bunun yani bu tersini ten, niye yapmıyor? Tamam mı? Ya işte ya de, ne bileyim Türk Telekom ya çok eveseydi bu konuları onlar da bıraktılar. Ne bileyim, e, organizasyon için daha fazla dışarıdan yatırım gelmesi için, tamam mı? Hı. Niye şey yapmıyor? Yapamıyor, bilmiyorum mi? O yüzden bir türlü. Bilmiyorum ki. Ya çünkü düşünsene şu anda Türk Telekom şey, pedagom... teklif gelecek bize. <gülüyor> Çok biliyorsunuz. Siz yapadınız. <gülüyor> Türk Telekom'un tamam mı? internet altyapı hizmeti tamam mı? Şu ana kadar düşün. E bir incele, inceliyorlardır zaten. He. Tamam mı? İnternet trafiği tamam mı? Büyük ölçüde ne için kullanılıyor? Oyun için, indirmek Oyun için. için. Bilmem ben ne bir şeyler için. indirmek için. Porno izlemek için. He. Şu için, bu için tamam mı? Ama eminim ki yine ilk beşe giren şeylerden bir tanesi oyundur. Evet evet. Tamam mı? Hani... Bu, bu, bu trafik mesela. Bu trafiği niye sen tamam da o trafiğe mı? öyle bakmıyor ki. O diyor bu bu çok iyi o benden diyor. Bunları söyleyelim de bize para versinler. Hayır bak mesela şöyle bir şey var. Ee, uluslararası uluslararası e, Blizzard'lık iletişime geçti. Bize biraz para yollasa bu yok, yok öyle bir şey var ama gerçekten. Şimdi şey gibi düşün. Gelip burada server açsın istiyor. Ama açma neden yazsın ki? Niye? Çünkü şöyle. Türkiye sınırları dirli... Dışına çıkan trafik için tamam mı? Yani dışından aldığı veri için hı hı. Türk Telekom birilerine para, veri. para veriyor. Türkiye'den çıkış olanlar için de birilerinden para alıyor. Para ver. Tamam mı? Yani sence Türkiye bu, bu ticarette ne kadar zararda? <gülüyor> Yani o yüzden onu... zaten Türkiye'de. geçiriyor işte onları da. Ha, bu, o yüzden zaten Türkiye'de sunucu barındırmalarını istiyorsun. Ha, Türkiye'nin olarak sen zaten sunucu barındırma hizmeti de veriyorsun. Evet. Altyapı da var sende, müşterin de var, var. Tamam mı? Ha bunun üzerinde bir business olmuyor abi, olmuyor. Herifler gelmiyorlar. Niye geleyim diyor ya. Bana diyor Ben mi oynatırım adamları diyor. Adam oynuyorlar. Sen ne ha. gör diyorlar hefler. İşte yurt mesela desen ki ki. Desen ki bak ne yani çinli vereceğim sana. Hayır, ne ne yani, vereceğim, hayır. Ne diyor, hayır hayır. Mesela bak, çinli. Sen şimdi yurt dışına verdiğim e, yurt dışından aldığın hizmetler için de vergi ödüyorsun, tamam mı? Devlet tamam. diyor ki ben madem hani sen yurt dışından alıyorsun bu hizmeti ve bu hizmeti aldığın firma Türkiye içinde olmadığı için vergisini alamıyorum. Sen hizmeti aldığın için ben senden KDV alırım diyor. Sana mı? sana çakacağım diyor. Şimdi bu durumda işte bunun vergisi var. Ondan sonra ha, tabii yurt dışından alan için bir problem yok. Ben alacağım, aldım parayı alırım muhabbetinde. Ama sen burada güzel bir fırsat sağlasan tamam mı? Atıyorum sunucunu git Almanya'da barındırmak yerine Türkiye'de barındır. Baya güzel bir fırsat. Ha, işte şöyle e, vergi indirimleri olur. Ne bileyim şöyle şeyler olur. Şöyle güzellikler yapıyorum. Hem daha iyi hizmet vermiş olursun falan filan. Tamam mı? Gibi. Ya da işte daire... Yapmışlar işte bence ya. Ama... Böyle şeyler mesela yapsalar tamam mı? Şu anda Türkiye'de atıyorum Türkçe hizmet veren 10 tane oyun varsa tamam mı? Bence bu 10 oyunun sadece biri ya da ikisi Türkiye'de barındırıyordur sunucularını. Herhalde evet. Ama, ama bu herifler Türkçe oyun yaparak Türk oyuncularından para almayı biliyor. Evet. Steam falan derdi. Steam'in de yok burada şey, sen sor Türkçe destek veriyor ama burada hiç işi Hayır, yok Bu diyor. bütün paralar dışarı gidiyor. Evet. Yani devlet olarak sen bu paraların tamam bir kısmını cebine Yani aslında dev sen... Hayır, devleti geçtim. mi? Senin ha. oyuncu olarak da ıı, bir faydan olmuyor yani kendi şeyine, kendi sektörüne bir faydan olmuyor. Tabi. Yani çünkü sen verdiğin bütün parayı herifin yurt dışına gidiyor. Sana gelmiyor ki. yani. Şey ülke içerisinde kalmıyor ki ülke içerisinde kalmadığı için. E, ülkeleri gene hangi bir şey işte fuara bilinlemli dönmüyor para ha, aynen onu diyorum ben zaten Bilin, e Amerika, ha, oh diyor, Amerika'dan Amerikanlar oyunu ha, işleten bir şirket olsam ama Türkiye'den geliyor zaten para e, ne ben, bana ne ki ha, ben herhangi bir marketin yapmıyorum -şey bir şey oynuyorum tamam mı Türkiye para yatırmıyorum zaten para geliyor aynen. Ha, ben zaten gelen paranın bir kısmını ayırıp Türkiye'de pazarlama yapsam acaba bana daha fazla daha şey kazandırır, fazla kazandırır şey. mı ha. kazandırmaz mı diye düşünmeye bile güçleniyor. Şey. Aynen. Hmm. canım sıkıldı. Canını sıkma. Evet, sıkıcan iyidir. Bu arada sen yine dış mirahlara para kazandırmaya devam ediyorsun, değil mi? Ee, Disney, <gülüyor> <gülüyor> Disney Infinity çıkarttın. Disney Infinity. Disney'de işte ondan sonra nasıl daha D çok bak, para koyarız. Bunlar, bunların isim. hepsi tamam mı size söyleyeyim bak faiz lobisi bak hakikaten faiz lobisinin en büyüğü bilgisayar sektöründe dönüyor. Abi dünyada hangi ülkede tamam mı bilgisayar parçaları şey e, döviz kurundan satılıyor ya, Allah aşkına. Ram almaya kalıyoruz. Hangi, hangi kurdan alıyorsa o kurdan satıyoruz baksan döviz yerinde mi duruyor? Ha işte ben de onu diyorum. Abi düşünsen Ramalma'ya kalkıyorsun 38 dolar evet. diyor tamam mı? Tamam. Hesaplıyorsun bugün atıyorum işte 50 liraya denk geliyor yarın tamam. bir geliyorsun yarın bir gidiyor 60 lira. 60 lira artık kade veriyor. Ee evet. nasıl lan? Öyle bizde öyle bizde çünkü sürekli her şey parametre parametre diyor sürekli. Ha çok sancağım. Yani euro yani. euro değsin ki yani hani sadece euro Aa, tek bir para birimin yok ki yani. Ya, yani takipvarphi'lara bir bağlı çalışmıyorsun. Ben şimdi ben şimdi buradan AKP falan ediyorsun. da girmek istemiyorum. İyi de her şeyi ithal ediyorsun abicim. Biliyorum. Üretmiyorsun ki yani ben bunu RAM üretsem ben de seriden satarım. Hayır ama ben. sen şu anda Türkiye'de ürettiğin her ya yani Türkiye'de ürettin ve ürettiğin her kendi sattığın diğer ürünleri yine endeksliyor musun dolara? Hayır. Televizyonu mesela yurt dışından getiriyorsun iyi Tamam. Atıyorum. Sony'nin Sony'nin son bir kısmı tabii Türkiye'de üretiliyor. Elinde sonunda 2 x 7 yapıyor herif yani. Yok abi. Euro'yla yani... aldığı şeyi yapıyor. Euro'yla alıyor. Aynen. Tam euro'yla alsın istediği kadar ama sen şu anda markette sattığın ya da süpermarket şey e, AVM'de sattığın hiçbir şeyi dolara endeksi olarak satmıyorsun. Hayır, dolar endeksi satmıyorsan ama şöyle bir şey yapıyorsun. Oysa o ürünü mağazada ürünü sattın, değil Hı -hı. mi? Ee, yeni ürün gerekiyor. Yeni ürün çektiğin zaman geçiriyorsun feriyi. Tamam. Çünkü o, o sırada o ben yüksek kurdan sattım. Ayrıca Senlik şey yapıyorsun hesap yapıyorsun, yapıyorsun evet zaten öyle yapılır zaten dayanstıyorsun ama yansıtıyorsun. ama ama o m sektöründen bahsediyorsun sen evet e o adam öyle satıyor yapacak bir şey yok yani ben de onu diyorum o adam çünkü öyle hesaplar kitaplar yapmıyor günün günlük kurt kurtarma üzerinde kurulu bir şey yok yani adam senlik saçma. ben bu sene 50 tane rem satarım yapmıyor ki RAM geliyor satıyor geliyor satıyor geliyor satıyor yok abi yani stock böyle satıyor, stock tutuyor tutmuyor böyle olmaması lazım <gülüyor> dış Mirah ve Bırak Faiz Bırak Hobisi bunlar. Bırak tamam de, mirah, da de dış Faiz Hobisi. Şey Sana diyeceğim. Söylüyorum. Xbox One'ın çıkış tarihi duyuruldu. Neymiş? 22 Kasım. 22 Kasım. 29 Kasım'da da PlayStation 4 çıkıyor. 29 Kasım. Kasım'da Kasım'da beyler... Kasım'da 2000 bin euro harcayabilirsin yani. Evet, Kasım'da arkadaşlar bence 1 bin euro kenara koyun. Yani Kasım'a <gülüyor> kadar daha doğrusu. Kasım'a kadar. Kasım'da Kasım Kasım. Yani Kasım'da Kasım Kasım'da... Oyuncunun şimdi, kasıldığı ay. Ha, bu arada tabii televizyonunuzun 1080p değilse... <gülüyor> e, televizyon, <gülüyor> televizyon, da alacaksınız. televizyon Televizyon ve son almaya diyelim ya. Sen daha önce bir konsol al da televizyona bakarsın. Televizyon sonra. Oğlum düşünsene, şey 14 iç şey CRT televizyona bağlısın. bak <gülüyor> sonra. bağlı. Bağlanmaz adlandı. ki. <gülüyor> Bluetooth'tan bağlı. <gülüyor> ya, i̇şte bilmem 22 Kasım sonuçta. Ee, Türkiye'de yani... satışı mı? Hayır canım. <gülüyor> 13 <gülüyor> ülkede çıkıyor zaten 22 Türkiye Kasım'da. Türkiye satışı ne zaman peki? Hiç bilmiyorum. Hiç açıklamadılar değil mi? Hayır zaten şey şey 13, 13 ülkede 22 Kasım'da çıkıyor. Hı -hı. Geri kalan ülkelerde de anonsları daha sonra çıkacak. Yani mesela Kasım'da çıkacak sonra belki mesela Şubat Mart döneminde diğer geri kalan anonsu mesela 10 ülkede çıkacak. Hı -hı. Ondan sonraki dönemde işte yaza doğru belki ondan sonra Haziran-Temmuz döneminde yine böyle işte geri kalan bir oyun ülkeye çıkacak falan filan. Yani ben size söyleyeyim Türkiye'ye gelene kadar o Türkiye'ye geliş şeyi yazın sonu falan bulur. Öyle gözüküyor. Peki mesela ben gittim Londra'ya aldım geldim oynayabilecek miyim Türkiye'ye? Şey, Oynayasın. ipm bakmayacaklar. Yok gerçekten. ilk başta işte öyleydi. İlk başta oyuncu ülkeye de... çünkü ilk başta şöyle ilk başta. Xbox Live hizmetini Hı -hı. E, Xbox One üzerinden verici yok olan Xbox Live hizmetini alabileceğin ülkelerde e, oynayabiliyordum. Yani ben gidip Amerika'dan konsol alsam, Avrupa'dan konsol alsam buraya taktığımda Xbox Live hizmeti olmadığı için böyle mal gibi kalıyordum. Hiçbir şey yapamıyordum. Bir de internet DRM, DRM Hı -hı. olduğu için zaten oynayamıyordum. Çünkü 24 saatte bir oyunu konta ediyordu. Oyunu işte beğenirse yani beğenirse işte internete bağlanabilirsen ondan sonra Xbox Live'a tamam dedim oynayabilir yapabiliyordum. Öyle bir salak sistem vardı. Hı -hı. Şimdi o sistemi kaldırdılar. O sistemi kaldırdılar aldırınca bir de region free olduğunu söylediler. Region free olunca. O da sen artık gidip işte her yerden alabiliyorsun. Peki şöyle bir şey e, sormak istiyorum. Mesela şu anda e, hani diyelim ki Türkiye'deki Xbox One hizmeti almıyoruz. Hı -hı. Tamam yani Xbox Live hizmeti almıyoruz. de almıyoruz diyelim. Tamam almıyorsun. Hesabımı ben Londra ya da işte evet. İngiltere'den ya da Amerika üzerinden açtım. Evet. IP'mi mesela işte bir proxy ile ya da VPN ile Amerika IP'si gösterdim. Göster. O zaman bütün hizmetler alabiliyor mu herhalde alırsın. Bilmiyorum ki. Denemeyelim Bakın bakın işte korsantiyoları örüyorum. Korsantiyosuna <gülüyor> gerek yok yani. Hayır, ben onu merak ediyorum. Ve mesela bazı ben... şeyleri içerikleri Sonuçta... bilerek IP'den engelliyorlar. Çünkü tamam. adam diyor ki bu dizi diyor Amerika'da var diyor. Avrupa'da yok diyor. Ha şimdi ben de onu diyorum. Avrupa'ya ben... bile yapıyor hani şeyi çünkü ha. aslında. Ben VPN'de diyelim ki bağlandım Amerika IP'si üzerinden şey. Yapan e... var vallahi? Yapan var değil mi? Yani ben mesela. Ben hani... için yapmıyorum. Ben mesela diyelim ki Hulu'yu işte <gülüyor> e, Netflix'i. Kullanmak, kullanmak istiyorum. Kullanmak istiyorum. H-boy'u kullanmak istiyorum. Tamam? Nasıl olsa onları downloadable değil mi? Evet. evet. Tabii tabii. Onları direkt oradan açıp içinden uyelik açıyorsun. Uyelik uyarık, açtın, uyelikle giriyorsun. Bütün Hulu hizmetlerine, bütün şey hizmetlerine mesela Xbox üzerine ulaşabiliyorsun. Ha, onları stream etmeme gerek yok. Zaten VPN'le girdiğim zaman mesela işte internet bant hızım düşeceği için Hı. mesela gece herkes uyurken ben VPN'i açıp da hani onları indirsem sabah izlesem. Oluyor mu? Hulu'nun indirme hizmeti mi? Hulu'nun tam nasıl çalışıyor bilmiyorum. Ee, Hulu çünkü kullanamıyorum. Ben burada Hı -hı. çalışmıyor. Ee, ama en azından şey yapabilirsin öyle. Ee, Xbox'in kendi e, film kiralama Hı. dizi kiralama şeyleri var veya işte sazını alma şeyleri var. Onları download ediyorsun. O download yani. çünkü Kiralıyorsun. 720p dizi şey filmi kiralıyorsun mesela. Hı. İndiriyorsun sistemi. İstersen stream de edebiliyorsun. Ama ondan sonra tabi bu durumda indirirsin. İndiriyorsun Hı. ondan sonra izliyorsun. İzledikten sonra bir kere işte yani izledikten sanırım bir kere izledikten sonra ee, mesela kira aldıysan işte 3 gün sonra siliniyor falan sen şeyleri hmm. var. Veya yani satın aldıysan direkt duruyor zaten sende. Hmm. Öyle bir şey yapabilsin ama hulu mulu gibi hizmetler için bir şey diyemeyeceğim. Hmm. onu çok da önemli değil yani. Zaten şu anda dediğim gibi Amerika'dan da alabilirsin, Avrupa'dan da alabilirsin. İlk çıktığında hem Xbox One alabilirsin hem PlayStation 4 alabilirsin. İkisi için de herhangi bir engel yok şu noktada. Hmm. 1-29 22 Kasım, 1-29 Kasım. Peki. Büyük ihtimalle PlayStation 4 Türkiye'ye e, Xbox One'dan tabii şey, ki önce gelecektir. Var. Ee, sen ne diyorsun? Ee, hani PlayStation 4'ün Xbox One'a göre %50 daha e, %30. Valla %50 gibi bir tweet okudum. Birilerinde %40 okudum. Birilerinde %30 okudum. Abi bu işler kağıt üstündeki şeye bakaraktan sonra %30 yüksek %50 daha hızlı falan o işler yalan işler. O işler hiçbir zaman tutmamıştır. Muhabbeti yapılır. Çünkü Biliyorsun fan boyluk bu işte. Evet. yani. Aa, <gülüyor> bizde şu kadar RAM var sana çaktım o sana çaktım. Bilmem yaptım. Ama şöyle bir şey oldu. Ee, Xbox işte şimdi üretime başlandı. Xbox'ın fotoğrafları falan çıktı. O üretime başlandı muhabbetinden önce işte açıklama yaptılar. Bir, bir öncesinden evvel açıklama yapmışlardı. Aletin şeyini overclock yaptılar. Evet. Grafik işlemcisini overclock yaptılar. Daha hızlı hale getirdiler. tamam mı? Hı hı. Sonra sonra çıkan arada... Adam gibi da... soğutma koydular mı? Hatırlıyor musun senin? Ya size? kasa kocaman lan zaten. Xbox On... kasayı gördün mü o 360 tabii 360'e... 360'lı öyle sıkıntı vardı ama... Hayvan One. gibi ısınıyordu. Hayvan evet, gibi evet. fensiz çıkıyordu. İşte şimdi Xbox kasası da baya büyük. E, dikkat sen Mesela PlayStation 4'ün kasası... Bu PlayStation 3'ün en son Super Slim ile falan neredeyse aynı boyutlardı. Hani insan daha büyük bir kasa bekliyorken daha... Yine ufak minimal tutabilmişler mesela. Xbox'ın kasası da bayağı büyük. Yani büyük fan sistemini kurabilecek. Geterince yer bırakmışlar bu sefer ki patlamayalım diye. Bilmiyorum adaptörü hayvan gibi yine. Adaptör dışarıda zaten. Hı -hı. Şey de öyle. Yani e, memori şey, e, depolamalarını hatırlamıyorum ama. Depo 500 GB. İkisinde de mi öyle? Evet harcısı var. Yani sonuç olarak şey yapmış? Hem Jeep hem e, ekran kartı işlemcisini hem e, normal işlemcinin hızlarını arttırdılar. Tamam mı? Arttırdılar ve öyle o şekilde şeye gitti. Üretime geçildi. Yani ben zannetmiyorum ki aynı hatayı bir daha yapacaklar ve e, yanan, patlayan, ondan <gülüyor> sonra Xbox'lar e, yine ortaya çıkacak. E, aynı hatayı bir daha yapmazlar diye düşünüyorum. Ama bu, bu iyi bir şey. Microsoft e, sonuçta söylenenleri, gelen tepkileri dinledi. E, aslında şöyle bir şey oldu. Bu e, müşterilerinin asıl yapmak istedikleri yeni jenerasyona hazır olmadıklarını fark etti. Ve bir adım geriye attı. Çünkü evet. olan o. Yani adam dedi ki biz böyle böyle şeyler yapacağız. Ondan insanlar biz buna hazır değiliz dediler. Hı hı. Onlar da geri adım atırdılar. Bu kadar esnek bir şey yapmayı başarmışlar sonuçta. Ama Daha doğrusu esneklikten ziyade satamayacaklarını Abi, fark etti. Mecburen <gülüyor> yaptı zaten. Yapmak zorundasın. Yani sen şimdi adama söyledin. Adam bunu kabul etmiyor. Ne yapacaksın? Bünyeyi kabul etmiyor. Yani. Ya böyle bir şey yapmana da gerekmiyordu. Sonuçta zaten X, X Xbox yani Microsoft bu iş en iyi yapabildiği iş biliyorsun. Ondan sonra yazılım bir şey adamların. Ve zaten bir konsol çıkıyor. O konsol son zamanında denkene zamana gelene kadar bittiği süresine kadar sürekli zaten yazılım güncellemeleriyle değişiyor. Yani bu ben bunu Xbox 360'ın ilk çıktığı zaman hatırlıyorum. Bir arayüzü vardı. Allah'san inanılmaz kötüydü. Evet. Böyle çakma bir arayüzdü. Şimdiki hala... hale bakıyorsun. Bir, bir, bir, bir, bir alakası yok ilk zamanıyla mesela. Yani bence hala Xbox'ın arayüzü Playstation arayüzünden daha iyi. Öyle zaten. Playstation arayüzü zaten yoktu. Onun da yoktu yani. Anlasın ama işte geliştirdiler. Yani en azından Microsoft gençler geliştirdi. Bilmiyorum ben valla işte iki konsolda aslında almak istiyorum. Ee, hangisi ana konsolum olur bilmiyorum ama o, çok bence heyecan değil, yapıyorum yani. O sana değil hanıma bakar bence. Yani biraz hanıma bak <gülüyor> ama Xbox One'ın tasarım falan bile, bilmiyorum heyecanlandırıyor yani bayağı birazcık da bir Xbox ana... Konsolum olmasından da gelen bir şey herhalde. Evet, evet. Alışkanlıktan kaynaklanan bir şey. O yüzden Xbox beni heyecanlandırıyor aslında. Böyle direkt Xbox almak istiyorum. Ama oyun yok. O yüzden de hep böyle düşünüyorum. Oyun yok. Ne alacağım ne yapacağım ki? Bakacak mı <gülüyor> Ne güzelmiş falan diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Seveceğim falan. Toz saplamasın diye üzerine şey koyacağım. Dantel oyun. koyacağım. <gülüyor> Bağın <Bantel gülüyor> <koyacağım. gülüyor> teyzi örer bir tane sana hemen. <gülüyor> Öyle. Bu Açıklama bulabiliyor oldum. 2 episodtur ben bahsediyorum ama Bahsetme umarım. Bahsetme arkadaşım. Umarım Allah kızmaz. Allah Allah. <gülüyor> Bahsetme. Şey ilginç Tokyo Game Show'da Sony'nin eee PlayStation 4 için bir ne derlerse sanal gerçeklik gözlüğü, ne derlerse. Ha evet, Oculus'a benzer bir cihaz. Oculus Rift'e benzeyen evet bir gözlük. Daha doğrusu Sony'nin böyle bir gözlük projesi var zaten biliyorsun satıyorlar galiba evet. böyle. Ama bir çözünürlüğü çok düşük ve hayvanda ağır olan e, bir şey evet. var. E, monitörleri var aslında. O tam olarak şey Oculus gibi çalışmıyor ama. Film izlemek evet. için işte şey. Ama en son e, <gülüyor> kaçtı? 460'ı 800 müydü? Öyle bir çözünürlüğü, hmm. dantik bir çözünürlüğü vardı. İşte ee, son çıkan dedikodular dediğim gibi yani Sony'nin Oculus Rift'le anlaşma şey yapıp yani beraber çalışıp PlayStation 4 için böyle bir gözlük Özel yani PlayStation 4'de yani özel PlayStation bir şey yapması. 4'de Hatta de mesela board'un daha... oyun evet. yapımcılarının bununla ilgili çalışmalar yaptıkları, işte bu Drive Club diye falan bir oyun var. Ee, yani PlayStation 4'de özel oyun yapan firmaların aslında bunun üzerine de işte dair falan bir dedikodlar çıktı. Tek Tokyo Game Show'da duyuracak diye. Yani Bakalım. şöyle zaten hani benim takip ettiğim kadarıyla sene kadar yakından takip etmiyorum konsolları. Ama hani benim genel aldığım izinim e, Xbox'ın birazcık daha genel eğlence, e, home entertainment e tabii, tabii, kaydı, yani. PlayStation'ın birazcık daha hardcore gaming'e kaydı evet. e, gibi yazılar görmüştüm. Hani sen söyle, PlayStation'ın e, hani şey multi platform destekli oyunlarının Hı -hı. geleceğini biliyorum. Yani hem PC'de hem PlayStation'da evet, aynı cross anda çalışacak cross çalışacak şey. oyunlar gelecek. Hı -hı. E, hani bunlar da heyecan verici şeyler işte bakalım PlayStation 4'ün bir türlü tam olarak arayüzünü göremedik. Yani böyle hep böyle arada görüyoruz. Zaten bunların oturması bir, bir sene, bir buçuk evet, sene olacak evet. yine en az. Zaten ekskluzivler ve şeyler hep bir sene sonra çıkıyor. Hı -hı. İlk başta multi platformlar bir sürü işte evet. cross platformlar. Zaten e, hem PlayStation 3 hem şey, Xbox'da çıkan oyunların PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları da çıkacak. Hı -hı. Yani hani illa gidip konsol almak zorundayız aslında. Yeni konsol. Çünkü ben ne bileyim Assassin's Creed 4'ü oynamak istiyorsam onun Xbox 60 FPS 3'te de oynayabileceğim. Evet. Ama nedir? İşte tabii grafiksel farklar olacak. Aynen. Çünkü hani ...ayıptır söylemesi, bugün eee PC e... kalitesinde oyun oynamak istiyorsan ha. mesela gidip Xbox One'la yapsa Switch 4 olacaksın ki. Aynen. Çünkü e, bugün ...BioShock Infinite oynuyorduk biraz. Hı. Yani tamam, güzel falan da hani artık grafikler. Tabii çok detayına girersen oyun böyle sırsıyor. ama genel bakarsan güzel. Tabii. Yani atmosferi var. Atmosferi güzel. Ama tabi PC'deki halini açsan mesela belki çok arada fark görürsün. Yani PC versiyonu var mı oyunun bilmiyorum. Var PC'si var. Ama mesela en en yakın bizim gördüğümüz işte e, Tomb Raider e, oyununda. Tomb Raider de mesela ama yine de iyi oyunda yani. Yani şey grafikler fena değildi. Eyvallah. Ama e, hani şey grafik detayından bahsediyorum. Hı hı. Hani ben PC versiyonunu görmedim ama duyduğum kadarıyla mesela. O orada ama o fantastik ama evet. şey gerekiyor için. Bayağı sağlamış tamam gerekiyor. Sağlam sistem gerekiyor ama hani... Yapılabilecek max grafik tabii, tabii. karşılaştırdığın zaman tüm Raider'in saç telleri mesela Hı -hı. ayrı ayrı oynuyor PC'de evet. falan filan su. Yani tabi onlar yok hakikaten. Ama işte mesela şey diyorlar e, biz mesela Microsoft demiş ki biz işte 3 sene daha ondan sonra Xbox'ı desteklemeye devam edeceğiz demiş mesela. Hı -hı. Yani tabi Xbox falan veya işte PlayStation 3'ü öldürmüyorlar şu anda. Yani Öldüremezlerdi zaten. E, PlayStation'ın en önemli ara, yarışları, araç kullanım yarışlarından Gran Turismo'nun son oyunu PlayStation 3'e çıkıyor. 6 mesela. Hı hı. Çok şaşırtıcı bir şey. PlayStation 4 kedikken PlayStation 3'e en önemli oyunlardan birini çıkarıyorlar mesela. Bu arada Grand Turismo 6 demişken ben geçen Fast, Furious 6'ı izledim. <gülüyor> Sinemada gitmedim. Evde izledim. Şey. Ve şunu söyle belirtmem gerekiyor ki e, hani ferah değildi. Iyiydi. ama onu sonra konuşalım. Fena değildi. <gülüyor> hani <gülüyor> beklediğinden daha iyiydi. Evet sinemada da biz izledik. IMAX'te izlemiştik çok iyiydi. Ee, hani tamam bir Dwayne Johnson faktörü var. Yani o, Allah o kimsenin zaten... başına vermesin. <gülüyor> <gülüyor> Onun bir tane fotoğrafını koymuşlar gördün mü? 2000 işte şey um... arada Dwayne Johnson demişken Terminator 5'te <gülüyor> e, yeni Terminator The Rock, Dwayne Johnson. Şaka gibi. Hayır. Ol, Olca ile ilgili haberler geldi. Şey göre. fotoğrafını görür müsün? Bak, onu bir bu Dwayne the Rock Johnson. Ee, neydi bu şey King var ya, Scorpion King zamanı. Scorpion King zamanında fotoğrafı var. Tam Hı -hı. insan. Anlarsın. Sonra işte bir birkaç sene sonrasının fotoğrafı var. Biraz böyle şey çizmiş. şimdiki fotoğrafı <gülüyor> var. Eşek gibi olmuş herif. Bildiğin şey olmuş. Bullop var yani. Ya <gülüyor> Hayır. İkisinden de vardı ya Bullop böyle? İşte. Bak dedim ya ben sana, Days of Future Past'te, tamam mı, Bishop'u o herif oynamalıydı. Ama Bishop'u çok iyi derdi. Yani bildiğin şu an Bishop kalıbında bir oldu, evet. tamam mı? Yani bence fena da olmaz yani. Çok Çünkü Dwayne şey de John, yani. şişmiş şişmiş Johnson yani. sürekli laf sokuyoruz ama oyunculuğu fena değil o herif. Fena değil de çok şişmiş abi. Abi tamam işte, tam, tam yani Bishop pasten, değil mi Yani Spencer, hiç böyle yürümüyor mu? Herif yürüyemiyor zaten. Ha? Onu yapın, bunu yapın. Neredesiniz? Göremiyorum sizi, bakamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Denemiyorum>. Batman gibi. <gülüyor> Ama adamı yani bir şey biçim bilebiliriz. Kadar bile... sığdırmak için bayağı <gülüyor> Sığmıyorsun kadar ile eğil, eğil, Of Fena değil hakikaten? Ha? Evet, fena değildi bence de. Başla hani hikayeyi de kalmış. iyi bağladılar. Ee, hani yediği de beklemiyor değilim açıkçası. Söyleyeyim. ya söyleyeyim. Jason de var. Her tüm izleriz. Bu arada e, şey sen söyle e, hani bu episod biraz uzun oldu genç evet, ama. Evet bir buçuk saate vardık. E, şey diyeceğim hani filmden konu açılmışken. Hı. Hani Expendables e, 3'te evet. Bruce Willis'i kovmuşlar ya. Kovmuşlar mı? Tabi bu biraz eski bir haber tabi. E, Ağustos'un başında Bilmiyorum, falan çıkmıştı. Ben. Şimdi aklıma geldi. E, bunu neden söylüyorum? Çünkü e, benim uzun bir süre kulaklığım yoktu, bozuktu. Tamam mı? Babylon'ı şey, e, Babylon dinleyemiyordum. Hı hı. Seri konu podcastleri. Dinliyorum. İşte Ağustos başı podcastlerinden tekrar başladım tamam mı? Hani orada bahsediyorlardı. Hani Kevin Smith'in de Bruce Willis'te bir şeyleri var ya, kavgaları var çünkü daha e, şeyden. E, sen söyle. cop-out filminden. Ha, ha. Çünkü hani Bruce Willis çok seviyordu Kevin Smith ama hani çalışırken hani çok da e, hani iyi bir e, izlenim şeyi olmadı. Tabii tecrübesi olmamış. tecrübesi olmamış. Ondan sonra bir sürü laf soktu e, Bruce Willis'e. Hani şey Sylvester Stallone da aynı şikayetten kovmuş. Yapma. Ha. İngiliz. Bulgaristan'da mı Macaristan'da mı? Evet, tamam mı? toplamda üç tane üç gün çekim yapacakmış tamam Bruce Willis. Ki çok da fazla şeyi yok biliyorsun filmler. Evet. Gidiyor. Hı Şuraya gidin. <gülüyor> tamam. Mı? Ondan sonra ben siyaya yaşanayım. Tamam. Ben şunu yapın, iki bunu yapım bunu Hani ikide de birazcık daha bir şeyler atış ediyor ama e, hani şunu yapın ha. bunu yapın diyor bitiyor yani sahnesi. Evet. Bu kadar hani toplamda dört gün çekim yapması gerekiyor ve Sylvester Stallone bu, bu herife üç milyon dolar teklif yapmış. O iyiymiş. Tamam Dört gün yani. Tabii. Getiriyorsun. Dört gün böyle takılıyorsun. Hmm. Zaten çok fazla bir şeyin yok. Yani. Ondan sonra gidiyorsun. Tamam 3 Üç milyon dolar. Bruce Willis de demiş ki dört milyona yaparım demiş. Sylvester de siktir'i çekmiş böyle. <gülüyor> İyi bir tamam. şey. Tamam Ondan sonra anında şey e, şeyi kesip Bruce Willis kesip Harrison Ford'u almış. Harrison Ford mu? Hmm. Ne alakası var da Harrison Ford'un? Yani Harrison Ford'u e e yaparım demiş yani. Peki Ki kalibreye baktığınız zaman Harrison Ford mu Bruce Willis mi dediğiniz zaman bence Bruce Willis'ten çok Harrison Ford'un da yani, para arastırması gerekiyor. Yani, tamam yani evet Harrison Ford'un sonuçta daha yani Bruce Willis gibi ölmüş değil yani daha da aslında. Yok Harrison Ford daha çok öldü o ayrı. <gülüyor> ama ne bileyim daha yüzü eskime meden en azından. Bruce Willis her yerden çıkıyor. Yani şey Mason e, for tamam demiş. Ondan sonra iki tane tweet atmış. Kovdum herifi ve bu kadar da şey tembel ve e, para gözü olunmaz ki demiş. Vaaay. Falan filan. Neyse e, budur. E, bunu da söylemiş olalım. Evet. Şimdi bu arada hani e, şey bu arada e, hani tanıtmak istediğimiz bir iki tane application. Ha var. evet. Öyle denk çok eğlendik. Evet. evet. O Çok, çok eğlendiğimiz. Bayağı. Bir tanesi Habit RPG diye nasıl bir şey? Eee PC versiyonunu ben görmüştüm ve çok PC eğlenceli. PC versiyon derken browser version. Tarayıcı üzerinden açıyorsun habitrpg.com zaten. Ee, ne oluyor bu ne iştir? Bu aslında bir şey. Ee, ne derler? Ee, kendi Ajanda gibi Ajanda gibi yani kendi yapacağınız işleri to e, yapıyorsunuz. Günlük böyle. işlerinizi Aha. Sonra veya işte alışkanlıklarınızı böyle sıraladığınız listeleyebildiğiniz ve yaptıkça size aslında karakter yani bir karakteriniz yani var bu, falan. Yani bu, bu şey gibi bir RPG gibi evet. tasarlamış. Hayatınızı RPG'ye çeviriyor. Evet bir karakteriniz var. Karakterden sonra işte e, sizin yapılacak işler listesinde bir şeyler dizliyorsunuz. Onları siz hazırlayın birkaç tane bir şey var siz daha ekliyorsunuz onlara. Ve işte mesela ne bir o gün e, işte anneni arayacaksın. Anneni aradım. Annemi aradım deyince aslında ne oluyor? Hem şey mesela para kazanıyorsun. Hem, hem de, de XP level kazanıyorsun. XP kazanıyorsun. Ee, ve o... can XP kazandıkça level up diyorsun. Karakterin ekstra özellikler kazanıyor. İşte kazandığın parayla gidip eşya da satın alabiliyorsun. Bir de şey var işte. Orada e, bir ödül listesi yapabiliyorsun kendine. Ha, ödül listesi e, Ve işte yapıyorsun. o parayla o ödülleri satın alabiliyorsun. Atıyorum işte e, diyelim ki rejim yapıyorsun. Değil mi? Evet. Yani to do listine diyorsun ki bugün işte bir kibrit kutusu büyüklüğünde peyniri. Aynen. Ondan sonra işte ne bileyim 10 dakika yürüyüş Ondan sonra ne bileyim işte ofise giderken işte asansörü kullanıp merdiveni, merdiveni kullan gibi görevler belirliyorsun kendine. Ondan sonra onları yaptıkça tıklıyorsun. Onları yaptıkça evet. Ödül kısmında diyorsun ki mesela... Para kazanıyorsun ha. çünkü. Diyelim ödül kısmında 10 altın ha. kazanırsan... Ha işte bir, şey dilim yani bir dilim pizza yazıyorsun. Bir dilim pizza kazanırsın. Mesela şey falan var. hazırdan gelen işte bir episode Game of Thrones izle falan, gibi gibi. falan Böyle şeyler var. Onları oraya yazabiliyorsun. Ha. Ha. Mesela diye. günde işte ödevlerini yap. Bir saat ders çalış bilmem evet. ne. Bir onları saat onları spor da, yap. He, bir saat spor yap. Ondan sonra ödül olarak sana işte bir saat... game Game of Thrones izleme ha. hakkını yani tamamıyla size kalmış, Tabii size kendi kendine kendi kendine şey. motivasyon da sağlıyor Ama şöyle bir şey de var. Ee, eğer hiç yani mesela Ashton karakteri yani güzelmiş fandır, hiç ilgilenmedin, hiç Hı -hı. oradaki tutul işleri yaptın yapmadın işaretlemedin, o zaman her gün can kaybediyorsun otomatik olarak <gülüyor> ve mesela 5 gün sonra girdiğinde öldün diyor. Öldün. Anne böyle <gülüyor> her şey çıkıyor artık şey çık. Ama diğer türlü her gün girip de işte tuzlu listini tamamlarsan, ondan sonra onları silersen işte yeni, yeni işte kendi kendine ondan sonra özellikle detlersen çıkartırsan falan, yani orayı aktif kullanırsan o da hem level atıyorsun, hem yeni eşyalar kazanıyorsun, hem işte ondan sonra ne bileyim yeni özellikler kazanıyorsun falan filan böyle kendi kendine karakterini işte canlı Hı. ayakta tutuyorsun yani. Şimdi bu intern yüzünden şey üzerinden de tarayıcı üzerinden de herkes, evet, herkesin ama şey istiyordu herkes tabii ki. Hep var. Evet, application halini istiyordu. Yani iOS ve Android için application yapın da oradan bakalım istiyorlardı çünkü. Onu şimdi yapmışlar. Ben işte hemen telefonu indirdim. Bir sürü to do liste ekledim bir sürü bir şeyler. İşte yarın şunu yap, bunu yap, onu yap. İşte anneni ara, bilmem neyi ara, eşini ara, onu ara, bunu ara gibi bir sürü şey ekledim. Bakalım şimdi daha aktif kullanmayacağım Çünkü internete girip... Bakamıyordum yani vaktim evet. ama telefondan sürekli yani günlerlik işlerini işli alan iş, iş işlerini koyup oraya takip edebilirsin. Güzel bir şey bence eğlenceli. eğlenceli yani. hani ne en kadar azından, kullanışlı olduğu tartışılır ama hani en azından en e, azından kendi ne işte böyle bir ha, motivasyon geliyor yani. falan filan. dümdüz bodoslama şeydense evet. Bir tane de işte yeni e, bir oyun tavsiye ettiler var. Ne kadar yeni bilmiyorum ama ben yeni öğrendim. Bu e, Game Dev Story diye bir e, oyun. Hı. iOS'ta var mı bilmiyorum ama Android'de light versiyonu ve Full versiyonu var. Light versiyonu ücretsiz. E, bildiğiniz şey, Tycoon tarzı oyunlar ama bu sefer oyun geliştiriyorsunuz. Oyun, geliştir oyun geliştiriciliği yapıyorsunuz. Oyun geliştiriciliği yapıyorsunuz. İşte e, <gülüyor> size belli bir bütçe veriliyor. O bütçe içerisinde işte eleman alıyorsun işte ondan sonra işte oyunu geliştiriyorsun oyununla ilgili reklam yapıyorsun pazarlama yapıyorsun ve para kazanmaya çalışıyorsun ki bir sonraki oyununu o parayla daha büyük daha iyi bir oyun yapmasın Hani böyle çeşit çeşitli türler var çeşit konsollar var İşte sürekli zaman geçtikçe oyun içerisinde yeni konsollar türüyor Hani PC'de Neymiş. mi oyun yapacaksın? Yeni konsolda mı oyun yapacaksın? İşte o o ümit o konsol için oyun yapmak için lisans satın alman lazım. O bir para falan filan gibi ıvır zıvır e, şeyler var e, ve bir fan base'in bir hype'ın oluşuyor mesela. Hani isim yapıyorsun. Hı. Şu anda nasıl biz atıyorum e, sen söyle e, Rockstar'ın e, yeni oyun çıkarmasını bekliyorsak evet. onun, anladım, gibi, anladım. onun gibi anladım. bir şey oluyor ve çok basit de olsa senin fan fanlarınla ilgili bir istatistik de veriyor. Tamam mı? Kadın mı? Erkek mi? Hı. Hangi yaş aralığında? İşte ona göre oyunu tasarlayabiliyorsun ve oyun türleri ve oyun temanı da Hı. Seçebiliyorsun. Ve ne kadar hani o oyun türü ve temada başarılı olursan orada da level alırsın. Bayağı iyiymiş yani detaylı yani. Aslında 8 bit grafikli bir ha. oyun ama arka plandaki mekaniği birazcık daha şey kompleks ve güzel. Ama paralı. Yani light versiyonunda galiba 3 sene oynayabiliyorsun oyunda. Hı hı. Ama paralı versiyonda para parası ne kadar da hatırlamıyorum. Ben light versiyonunda oynadım. Ama fena değil tabii. Ben İlginç. çok eğleniyorum. Çünkü Android'de çok oyun yok hakikaten istedin hani böyle. Ya aslında Android'de iyi, çok iyi oyun var da. Ama hani iyi yani isteyin bir iOS gibi şey yok yani bir platform veya bulamıyorsun çok kolay bulabileceğin bir şey yok. EOS'ta direkt karşına çıkıyor oyunlar, taktik hemen bulabiliyorsun istediğin kaliteli oynar istediğin gibi ulaşabiliyorsun. Bunda Google Store'a giriyorsun ondan sonra Top e bakıyorsun hayatında göremeyeceğin şeyler var ya saçma ondan şeyler var. 10 en iyi 50 seks yok ama yani. şeyi falan iyi bence shopu ee, hani senin zaten iOS'u kullanmadığım için bilmiyorum ama, ama ayosur kullansan anlarsın demek e, şey yani mesela senin e, yük senin bilgisi hmm. yani şey telefonunda yüklü olan oyunlar arasından işte atıyorum kendi krası mı oynuyorsun o zaman kendi kaşa benzer ve e, popüler olan ya da çok indirilen oyunları tavsiye ediyor sana ediyor ama yani, Tutuyor o yani. oyunlarda yani çok klasik oynar zaten hani yeni bir şey aradığında o yazıyorsun oyunu aradığın şeyi yazıyorsun çıkmıyor lan bazen yani böyle direkt adını yazıyorum Hı -hı. tamam mı bir sürü bir şey çıkıyor <gülüyor> alternatif bu <Böyle> aradığında bulmaya <gülüyor> gerekiyor yani aradığın şeyi yani çok saçma sapan guidelar mailler falan var i̇şte bir gereksiz bir sürü şey var top falan o yüzden ben çok böyle şey yapamadım oyun ben konusunda bileyim, çok benim, bakmıyorum şey Android'i de oyun oynamak isteyen herkesin bir bence iPad alması gerekiyor bir şikayetim yok ee, bir de e, bugünün bugünün son son şeyi hani bugün karşımıza çıkan Jimni abimizin Jimni evet Harley Quinn ile ilgili yeni bir seri gelecek hmm. anladığım kadarıyla Dere gözüküyor e, bu sadece şey e, hani Will'in mantığı ilgili bir şey mi yoksa sabit bir seri mi olacak bilmiyorum yani hı hı. çok ayıp biliyorum ama hani bu aralar pek takip edemiyorum çizgi romanları hı hı. utanıyorum kendimden ee, utan ama e, zannedersem Harley Quinn serisi çıkacak ve Harley Quinn serisinin çizgili kim bilmiyorum ama şimdi birkaç tane şey yapmış bir yapmış. E, panel çizmiş. Hatta onu pelerininden retweetledim ben. Ee, yani panel çok tatlıydı özellikle en alttaki panel. Evet. Harley Quinn banyo yapıyor bu arada Harley Quinn çok sevdiğimiz bir karakter. Gitmem. Mr. J. Mr. J. <gülüyor> ben çok seviyorum Harley Quinn'i. Güzel bir karakter. Harley Quinn'i biz seviyoruz. Yani Suicide Squad'da görüyorduk şu ana kadar. Kendi serisi olursa ne ala hani Suicide Squad'daki tasarımı çok böyle birebir hoşuma gitmemişti. Ben klasik Harley Quinn'i daha çok seviyorum. Hmm. Hatta şeyi hiç sevmiyorum mesela. Hmm. Ee, Arkam Ar Ar Ar ee, oyunlarındaki tasarımlarını hiç sevmiyorum. Ee, hani illaki açalım saçalım memelerini büyütelim gibi bir derdi oluyor olmuş Öyle memeler büyütmedi. Ee, ama ben eski e, Harley Quinn yani birazcık orada pürist takılıyorum. Klasik kim halde. Bir şey da. diyeceğim. Hı. Şey ne zaman bu sene hakikaten? G-Star mıydı? G-Star her zaman Kasım'da olur. Kasım'da olur. Niye? Gitmek mi istiyorsun? <gülüyor> Gitsek mi falan her işlemde? Yani G-Star aslında şey, e, daha çok B2B ağırlıklı ha. bir fuar. Yani tamam, e, halka açık olan bir kısmı var. E, büyük de bir organizasyon. E, ama hani bir Gamescom değil. Neydi? Amacı o değil çünkü. Ya da Tokyo Game Show'a gideceksin. Tokyo Game Show'a git. Ondan sonra ooo. ondan sonra <gülüyor> 3 yıl oturuyor yani. <gülüyor> 3 yıl kuru ekmek su iç. <gülüyor> Zeytin soğan ye. Ya ama duyduğum kadarıyla hani bizi çok bizim gözümüzü çok korkutuyorlarmış. Hani öyle korkulduğu kadar abart pahalı değilmiş diyorlar Japonya için. Hani benim duydum böyle şey korku hikayeleri var. Herif işte e, iki haftalık bütçe hazırlayıp gidiyor ama bir hafta kalıp geri bir dönmek hafta... zorun, geri dönmek zorunda kalıyor. Aç kalıyor. soymuş onu. Yok ya işte aç kalıyor işte e, şey süpermarketlerden ekmek peynir alıp e, yemek zorunda kalıyor falan gibi acayip hikayeler. Meteoritin atıklarını yiyor. Ha. Hatta şey falan var hani orada. E, ...süpermarketlerde şeyler satılıyor yani snack food yani burada Hı -hı. nasıl ton balığı ekmek sandviç tarzı şeyler var ya onlar hani taze olmak zorunda dolayısıyla atıyorum günlük evet, bit geliyorsa bit bitirisi veriyor şey. Evet yani yarı günlük bir yani. raf ömrü var satamadığını ya çöpe atacak Hı -hı. Ya, da ya da yarı fiyatında fiyatı da yani öyle gece işte market kapanırken kapanır evet var mı abi bir şey öyle kar karnını doyuran insanlar falan. Gibi hikayeler duyduğumuz için gözümüz korkuyor biraz Tokyo ya, ya da işte Japonya'ya gitme konusunda. Gerçi yakın zamanda bir arkadaşımız gitti geldi. Ona niye evet. sormuyoruz ki? Evet. Bilmiyorum. Ee, neyse hani zaten gerçi o da Tokyo'ya gitmedi. Osaka'ya Evet, Osaka'ya falan gitti. Acayip. Evet arkadaşlar şey. oldu bir saat. Çok çok konuştuk. Evet. Yani kaf attı biraz. tepemiz o, attı. Evet. Ee, konuştuk. Arkamızdan neler... <gülüyor> ne ne yiyeceğiz bilmiyoruz ne Evet. Ee, ama artık yapacak bir şey yok evet. balkonda konuşulan balkonda kalmaz kalmıyor zaten bütün mahalle dinledi <gülüyor> gerçi zaten bu podcast kaç kişi dinleyecek ha, <gülüyor> ertesi, <gülüyor> ertesi gene telefondan giremiş ya siz bizim için atıp tutmuşsunuz podcast falan diye, ha. Keşke, o diye. <gülüyor> keşke o kadar ulaşıp keşke o kadar dinlenimiz olsun bir, diyorum ya Tütoftan şey gelecek. Çok biliyorsan o. kendin yap gel buraya yapalım. Parasını ver yapalım. <gülüyor> ee, abi. Ne parası? Parasız işler ama. Parasını verirsen yaparız abi. Hem yani böyle dikleşmeye çalışıp da böyle enzim yaptık. <gülüyor> Neyse. Ee, bu podcast'imizin de sonuna geldik. Yes. E, hem ufak bir hatırlatma bu hafta sonu. Ee, bir toplantımız olacak. Ee, evet. Pelerinlinin birinci. Bu hafta da olur mu? Hafta sonu Eylül'de mi? Ha önümüzdeki bu ayın sonu. Bu ayın sonunda... son, Hafta sonu. Pardon. Evet. Ee, daha tarih ve mekan netleşmedi. Duyuracağız netleşince. Hani bir baskı yok. Arkadaşlar. Mekan duyuracağız ama o mekanda olmayacağız. Biz başka mekanda olacağız. <gülüyor> Siz oraya geleceksiniz. <gülüyor> Yani Sosyalı yapacağımız şey şu hani biz zaten bir toplaşıp kendi aramızda hey bir yaşına girdik olayı hey. yapacağız. Hani yemek yiyeceğiz falan ama gelmek isteyen bizimle birlikte kutlamak isteyen pa pastamızın tadına bakmak isteyen evet. olursa siz de gelebilirsiniz. Dönmek ha, Dönmek istiyorsanız gelmeyin arkadaşlar <gülüyor> siz zaten şeyiz. Zaten evet. e o zaman. Evet, Saygını dövebilirsiniz. Ya <gülüyor> basket. Bu vesileydi evet. E, bu seferki podcast'ın sonuna geldik. Evet. Biraz uzun Hepinizi, oldu. Evet, bu seferki olsun. bir iki saate yaklaştı. E, ama güzel oldu. Evet. E, bir dahaki balkon keyfinde görüşmek dileğiyle. Üzere. Dileğiyle. Dileği karıştırmıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Dileği karıştırmıyoruz. Dileği karıştırmıyoruz. Okey. Görüşmek üzere. Üzere. Pelinli.com 'da da görüşebiliriz. Evet. Takip edin, dinleyin, edin, yazın, dinleyin, çizin, dinleyin anlatın, yazın, çizin, paylaşın, çizin, paylaşın, ne bileyim, oyununu yapın, <gülüyor> yapın bir şeyler. Bir şeyler yapın, Baba.